İğrenç Bir Olay Dostoyevski Bu İğrenç Olay Sevgili Ana Yurdumuzun Öylesine Güçlü, Öylesine içten Duygulu Bir Coşkunlukla Yeniden Doğmaya Başladığı Gözüpek Evlatlarının Hep Birden Yeni Ufuklara Yeni Umutlara Doğru Koştuğu Günlere Rastlar Kış Aylarının Soğuk Ayaz Bir Akşamında Saat On Biri Geçiyordu Petersburg yakasında iki katlı çok güzel bir evin, zengin, dayalı döşeli bir odasında son derece saygıdeğer üç bay oturmuş, oldukça ilgi çekici bir konuyu ağırbaşlı tavırlarla güzel güzel konuşuyorlardı. Bu üç bay da general rütbesindeydi. Küçük, yuvarlak bir masanın çevresinde, yumuşak, rahat koltuklarda oturmuş, Konuşurken arada da en iyi cins şaraplarını yudumluyorlardı. Şarap şişesi hemen yanı başlarında masanın üzerindeki gümüş buz kovasındaydı. Ev sahibi devlet danışmanı Stepan Nikiforovich Nikiforov yeni aldığı eviyle o güne dek hiç kutlamadığı doğum gününü birlikte kutluyordu. 65 yaşlarında bekar bir ihtiyardı Stepan Nikiforovich. Bu nasıl bir kutlamaydı, orasını tanrı bilirdi. Yukarıda da söylediğimiz gibi yalnızca iki konuğu vardı. İkisi de Bayniki Forov'un eski daire arkadaşı, eski aslarıydı. Bunlardan biri gene devlet danışmanı İvan İliç Prilanski'ydi. Saat 9'da çay içmeye gelmişler, sonra şaraba başlamışlardı. Tam 11.30'da kalkmaları gerektiğini ikisi de iyi biliyordu. Ev sahibi düzenli yaşamaya pek düşkün bir insandı. Kısaca söz edelim ondan. Küçük, gelecek garantisi olmayan bir memur olarak katıldı hayata. 45 yıl sabırla çalıştı. Hangi rütbeye dek yükseleceğini de ta baştan biliyordu. Ama gene daha da yükselmek, nişan almak, oysa iki nişanı da vardı istemiştir. Ne olursa olsun bir konuda kişisel düşüncesini söylemeyin hiç sevmezdi. Dürüstü de yani şöyle ele gelir bir alçaklık yapmamıştı, evlenmemişti. Çünkü bencildi. Oldukça zekiydi ama zeki olduğunu göstermekten nefret ederdi. Pasaklılıktan da gururdan da haz etmezdi. Bunların ikisini de ahlak noksanlığı sayardı. Yaşlılığında tatlı tembel bir konfora, kesin bir yalnızlığa bırakmıştı kendini. Gerçi arada bir yüksek tabakadan kimselerin evine gittiği olurdu ama kendi evine konuk gelmesini hiç sevmezdi. Son zamanlarda akşamları ya odasında iskambil falı bakar ya da salondaki koltuğuna gömülür, hafiften kestirerek şöminenin üzerindeki birkaç masa saatinin tiktaklarını dinlerdi. Hoş bir dış görünüşü vardı. Sakalsızdı. Yaşından genç gösterirdi. Oldukça dinçti. Daha uzun yıllar yaşayacağı benziyordu. Kibardı. Görevi de hayli rahattı. Bir odası vardı. Orada oturur bir takım kağıtları imzalardı. Kısacası herkesçe çok iyi bir insan olarak bilinirdi. Yalnızca bir tutkusu, daha doğrusu güçlü bir arzusu vardı. Bir evi, her yerde görülen çeşidinden değil de şöyle köşkü andıran bir evi olsun isterdi. Bu isteği gerçekleşmişti sonunda. Petersburg yakasında bir ev kestirmişti gözüne. Almış da onu. Gerçi uzakdı ama bahçeli, güzel, tam istediği gibi bir evdi. Yeni sahibi evin uzak olmasından hoşlanmıştı bile. Yeni sahibi evin uzak olmasından hoşlanmıştı bile konuk sevmezdi. Konukluğa ya da göreve gitmek içinse çikolata renginde iki kişilik çok güzel bir kupa arabası, mihe adında bir arabacısı, iki de küçük ama sağlam yapılı güzel atı vardı. Bütün bunlar 40 yıllık dürüst bir tutumluluk sonunda elde edilmiş şeylerdi. Öyle ki bakınca insan bir hafiflik hissediyordu yüreğinde. Stepan Nikiforovic'i yeni evine taşındığında o güne dek en yakınlarından bile sakladığı doğum gününü kutlamak için konuk çağıracak kadar mutlu eden buydu işte. Ayrıca konuklarından biriyle ilgili bazı niyetleri de vardı. Evin üst katında kendisi oturuyordu. Üst katla aynı olan alt kata da bir kiracı bulmak gerekiyordu. Stepan Nikiforovic gözüne Semyon Ivanovich Şipilenko'yu kestirmişti. O akşam sözü iki kez bu konuya getirmişti. Ama Semyon Ivanovich oralı değildi. Stepan Nikiforovic gibi o da yıllarca çalışmış, didinmiş, toplumda kendine iyi bir yer edinmişti. Simsiyah saçları, favorileri vardı. Sinirli bir insan olduğu yüzünden belliydi. Evliydi. Evden pek çıkmazdı. Evde herkes korkardı ondan. Dairede çalışkandı. Nereye kadar yükselebileceğini, daha doğrusu nereye kadar asla yükselemeyeceğini çok iyi bilirdi. Oldukça yüksek bir görevdeydi. Yeri de sağlamdı. Toplumda yeni yeni başlayan düzen değişikliğine karşı ilgisiz olmasa bile pek endişeye kapıldığı da yoktu. Kendine güveni sonsuzdu. İvan İlyich Pralinski'nin yeni olaylar üzerine söylevini alaylı bir öfkeyle dinliyordu. Aslında üçü de çakır keyifti. Öyle ki Stepan Nikiforovich bile alçak gönüllülük göstererek Bay Pralinski ile yeni değişiklikler üzerine hafif bir tartışmaya girmişti. Şimdi gelin Ekselans Pralinski'den birkaç söz de edelim. Zaten ülkümüzün baş kahramanı da odur. Danışman Ivan Il'yich Pralinski, Ekselans olalı yani generalliğe yükseleli topu topu dört ay olmuştu. Henüz gençti, en çok 43 yaşındaydı. Oysa daha genç gösteriyordu. Genç gözükmeyi de severdi. Uzun boylu, yakışıklı bir erkekti. Şık giyinir, boynundaki önemli nişanın hakkını verirdi. Çocukluğundan beri davranışlarına kibar bir incelik kazandırmasını bilmişti. Bir bekar olarak, zengin, dahası sosyet eden bir kızla evlenmeyi hayal ederdi. Hiç de aptal bir insan değildi ama daha birçok şey hayal ederdi. Kimi zaman çenesi düşerdi. Konuşurken parlamenterler gibi bir takım pozlar bile takınırdı. ''İyi bir aileden geliyordu. Babası generaldi. Küçükken bir dediğini iki etmemişlerdi. Kadifeler, patiskalar içinde büyümüştü. Soyluların çocuklarının okuduğu okullarda tamamlamıştı öğrenimini. Hayata atıldığında pek bir şey bilmemesine karşın generalliğe kadar yükselebilmişti. Üstleri yetenekli bir insan olarak görüyorlardı onu. Çok şey de bekliyorlardı ondan.'' Oysa Ivan Ilyich'in göreve yanında başladığı general oluncaya kadar da emrinde çalıştığı Stepan Nikiforovic hiç değişten anlar bir insan olarak görmezdi onu. Bir şey de beklemezdi ondan. Öte yandan onun iyi bir aileden gelmesi, zengin olması yani kahyanın yönettiği büyük bir konakta oturması, yüksek tabakadan akrabalarının bulunması, bütün bunların yanında son derece kibar bir insan insanda olması hoşuna giderdi. Stepan Nikiforovic için için düşüncesizlikle, duygusuzlukla suçlardı onu. Bazen İvan İlviç kendisi bile aşırı derecede bencil, gururuna düşkün bir insan olduğunu düşünürdü. Çok tuhaftır, kimi zaman pek bir vicdanlı olur, hafif bir pişmanlık duyduğu bile olurdu. İçinde bir sızıyla, gizli bir sıkıntıyla, hiç de öyle sandığı gibi yükseklerde uçmadığını düşünürdü. Böyle anlarda daha çok hemoroidi azdığı zamanlar olurdu bu, bir umutsuzluğa bile düşerdi. Yaşamının ''Unex Distance Monkey'' olduğunu söyler, kendine güvenini yitirirdi. Bir palavracı, geveze olduğunu söyleyerek yeteneklerini yatsıdığı bile olurdu. Gerçi bütün bunlar onun için gurur verici şeylerdi ama yarım saat sonra başını yeniden kaldırmasına eskisinden daha bir ısrarlı, kibirli, kendisini bir gün göstereceğine yalnızca bir saraylı değil Rusya'nın yüzyıllar boyu unutmayacağı büyük bir devlet adamı olacağına kendisini inandırmaya başlamasına engel olamazlardı. Kimi zaman anıtının dikileceğini bile hayal ettiği olurdu. İvan İlyich'in gözünün çok yükseklerde olduğu, henüz gerçekleşmemiş hayallerini, umutlarını büyük bir korkuyla gizlediği elbette belliydi. Aslında iyi yürekli, duygulu bir insandı. Son yıllarda umutsuzluğa daha sık düşüyordu. Tuhaf bir sinirlilik, kötümserlik gelmişti üzerine. Her türlü itirazı kendisine hakaret sayıyordu. Ama yenileşen Rusya büyük umutlar doğurmuştu içinde. Generalliğini de pekiştiriyordu bu umutları. Kendini bulmuş, başını kaldırmıştı. Birden düşmüştü çenesi. Beklenmedik bir çabuklukla benimsediği yenilikler üzerine her yerde büyük bir heyecanla konuşuyordu. Konuşmak için fırsat arıyor, kentte her yere girip çıkıyor, kendisini gözü pek bir liberal olarak tanıtmaya çalışıyordu. O akşam da dört kadeh içince açılmıştı. Uzun zamandır görmediği, hep sevdiği saydığı Stefan Nikiforovic'in düşüncelerini değiştirmek istemişti canı. Nedense gerici sayardı eski amirini. Büyük bir heyecanla saldırmıştı ona. Stepan Nikiforovic hemen hemen hiç itiraz etmiyor, konuya ilgi duymasına karşın dudaklarında kurnaz bir gülümsemeyle onu dinliyordu. İvan İlhiç coşmuştu. Başlayacağını umduğu tartışmanın heyecanıyla gerektiğinden daha sık uzanıyordu kadehine. Stepan Nikiforovic hemen tamamlıyordu kadehinin üstünü. Nedense bu birden gururuna dokunmaya başlamıştı İvan İlhiç'in. Üstelik Hiç değer vermediği, kötümserliğinden, huysuzluğundan korktuğu Semyon Ivanoviç Şipilenko da bir yana çekilmiş, hain hain susuyor, hafifçe gülümsüyordu. İvan Ilyich, galiba çocuk yerine koyuyorlar beni diye geçirdiği içinden. Büyük bir heyecanla sürdürdü konuşmasını. Evet, çoktan zamanı gelmişti bunun, çoktan, geç bile kaldık. Bana sorarsanız en önemlisi insanlıktır. ''Büyükler astlarına insanca davranmalı, astlar da insan olduklarını unutmamalıdırlar. İnsanlık her şeyi kurtarır, yüceltir.'' Semyon İvanoviç <gülüyor> diye güldü. Stepan Nikiforovic tatlı tatlı gülümseyerek itiraz etti sonunda. ''Neden sitem ediyorsunuz bize?'' dedi. ''Doğrusunu söyleyeyim İvan İliç. Neyi açıklamak istediğinizi hala anlayabilmiş değilim.'' İnsanlık diyorsunuz. Sözüne ettiğiniz insanseverlik değil mi? Evet, isterseniz insanseverlik diyebilirsiniz. Ben... Bir dakika. Anlayabildiğim kadarıyla önemli olan yalnızca bu değildir. İnsanların birbirlerini sevmeleri her zaman gereklidir. Reform bununla sınırlanamaz. Birçok sorun var ortada. Köyün sorunu, adalet, tarım, ticaret, ahlak sorunları saymakla bitmez bunlar. ''Her biri büyük sarsıntılar yaratacak niteliktedir. Bizim kuşkuya kapıldığımız nokta burasıdır işte. Yoksa yalnızca insanlık değil.'' Semyon İvanoviç, ''Evet efendim.'' dedi. ''Durum o kadar basit değildir.'' İvan İliç öfkeli, sert bir sesle ''Anlıyorum.'' diye karşılık verdi. İzninizle şunu da söyleyeyim Semyon İvanoviç. ''Olayları kavrayabilme yönünde sizden geri kalacağımı kabul edemem.'' Bununla birlikte kendimde size de şunu söyleme cesaretini bulacağım Stefan Nikiforovic. Siz de anlayamadınız beni. Anlamadım, doğru. Her yerde aynı düşünceyi savunuyor, aynı şeyi söylüyorum. İnsanlık, üstün hasta insanca davranması, memurdan yazıcıya, yazıcıdan kapıcıya, kapıcıdan köylüye kadar herkesin toplumsal düzende kendinden aşağıda olanlara iyi davranması beklenen devrimin, yeniden doğuşun temel taşı olabilir.'' Neden mi? Çünkü şöyle bir düşünceye ne buyurulur? İnsanım, bundan ötürü seviyorlar beni. Beni seviyorlar, öyleyse güven duyuyorlar bana. Güven duyuyorlar, demek ki inanıyorlar. İnandıklarına göre de seviyorlar. Yani hayır, şunu söylemek istiyorum. İnanıyorlarsa reforma da inanacaklar. İşin püf noktasını anlayacaklar demektir. El ele vererek, kucaklaşarak, dostça halledecekler her şeyi. ''Neden gülümsüyorsunuz Semyon İvanoviç? Ne demek istediğimi anlayamadınız mı?'' Stepan Nikiforovic bir şey söylemeden kaşlarını kaldırdı. Şaşırmıştı. Semyon İvanoviç alaylı, ''Sanıyorum biraz fazla kaçırdım içkiyi.'' dedi. ''Onun için anlayamıyorum.'' Kafam karıştı. İvan İlgiç'e yıldırım çarpmıştı sanki. Stepan Nikiforovic bir an düşündükten sonra ''Başaramayız.'' dedi. Stepan Nikiforovic'in böylesine kesin konuşmasına şaşırmıştı İvan İlgiç. ''Nasıl yani?'' diye sordu. Stepan Nikiforovic'in bu konuyu kapatmak istediği belliydi. ''Başaramayız işte.'' dedi. İvan İlyich gizli bir alayla ''Yeni şarapla yeni kürkler için mi söylüyorsunuz bunu?'' diye sordu. ''Hayır hayır ben kendime güveniyorum.'' Tam o anda saat on bir buçuğu vurdu. Semyon Ivanovich kalkmaya hazırlanırken ''Sizlere doyum olmaz.'' dedi. Ama İvan İlyich ondan çabuk davrandı. Hemen kalktı masadan. Şöminenin üzerindeki samur kürkünden şapkasını aldı. Gücenmiş gibiydi. Stepan Nikifuroviç konuklarını geçirirken, ''Düşünecek misiniz Semyon İvanoviç?'' dedi. ''Ev konusunu mu efendim?'' ''Elbette düşüneceğim, düşüneceğim efendim. Bir karara varınca hemen haber verin bana.'' Bay Pralinski şapkasını elinde evirip çevirerek yaranmak istiyormuş gibi kibar, ''Hep iş konusu mu?'' diye sordu. Bir an kendisini unutuyor, önemsemiyor sanmıştı. Stepan Nikiforovic kaşlarını kaldırdı, konuklarını daha fazla tutmayacağı anlamında sustu. Semyon İvanovic aceleyle selam verdi. Bay Prelinski, ''Ya öyle mi?'' diye geçirdiği içinden. ''Basit bir işten niye anlayamadıysanız, sizin dediğiniz gibi olsun bakalım.'' Aşırı bir rahatlıkla elini Stepan Nikiforovic'e uzattı. Antrede İvan Ilyich, pahalı cinsten kürkünü giyerken nedense Semyon İvanoviç eski kürkünü görmezlikten gelmeye çalıştı. Merdivenlerden birlikte inmeye başladılar. İvan Ilyich, sesi çıkmayan Semyon İvanoviç'e ''Bizim ihtiyar alındı galiba'' dedi. Dedi ki, durgun soğuk bir tavırla karşılık verdi. ''Yoo neden alınsın?'' İvan Ilyich, yüzsüz diye geçirdiği içinden. Avluya indiler. Semyon İvanoviç'e kula bir kısrak koşulu kızağını getirdiler. Arabasını kapının önünde göremeyen Ivan İlgeç yüksek sesle ''Hay kör şeytan'' dedi. Trifon hangi cehennemin dibine götürdü arabamı? O yana bu yana baktılar, araba yoktu. Stefan Nikiforovic'in kapıcısı Trifon'un nereye gittiğini bilmiyordu. Semyon İvanovic'in arabacısı Vorlam'a sordular. Trifon'un biraz önce orada olduğunu, arabanın da orada durduğunu, şimdi ikisinin de yok olduğunu söyledi. Bay Şiplenko ''Çok kötü'' diye mırıldandı. ''İsterseniz ben bırakayım sizi.'' Bay Prelinski öfkeliydi. ''Namussuz herif.'' diye söylendi. ''Edepsiz, izin istedi benden şu yakında Petersburg yakasında bir düğün varmış. Bir akrabası kocaya varıyormuş galiba. Buradan ayrılmamasını sıkı sıkı tembihlemiştim. Bahse girerim oraya gitmiştir.'' ''Vorlam.'' ''Evet efendim oraya gitti.'' dedi. ''Çok geçmeden yani tam zamanında dönecekti.'' ''Gördünüz mü?'' ''Hemen anladım. Bilirim ben adamımı.'' Semyon İvanoviç dizlerini yol battaniyesiyle örterken ''Karakola çektirip iki kez kırbaçlatırsanız onu bir daha sözünüzü dinlememezlik edemez.'' dedi. ''Kuşkunuz olmasın bundan Semyon İvanoviç.'' ''Gelmiyor musunuz?'' ''Siz gidin güle güle mersi.'' Semyon İvanoviç gitti. İvan Ilyich, sinirli sinirli parke yolda yürümeye başladı. ''Göstereceğim sana namussuz.'' ''İnadına yayan gideceğim. Göresin de korkasın diye. Döndüğünde efendisinin yayan gittiğini öğrenince... Ah rezil! İvan İlyich hiç böyle bozmadı ağzını. İvan İlyich hiç böyle bozmazdı ağzını. Ama şimdi çok kızmıştı. Üstelik başının içinde bir uğultu vardı. Aslında içki içmezdi. Bu yüzden üç beş kadeh hemen etkisini gösterirdi. Ama güzel bir geceydi. Müthiş bir soğuk vardı. Olağanüstü sessizdi çevre. Dal kıpırdamıyordu.'' Gökyüzü pırıl pırıldı. Dolunay her şeye donuk bir gümüş parlaklığı vermişti. Doğada öylesine bir huzur vardı ki elli adım yürüyünce başına gelen felaketi unutuvermişti İvan İliç. Bir hafiflik mutluluk dolmuştu içine. Bilindiği gibi içkili insanın duyguları daha çabuk değişir. Issız sokağın, kasvetli ahşap evlerin görünüşü bile hoşuna gitmeye başlamıştı. İyi ki yürümüşüm diye geçiriyordu içinden Böylece hem trifona bir ders vermiş oldum Hem de şöyle bir hava aldım Aslında sık sık yürümeli insan Ne olacak yani Bulvarda kiralık bir arabaya atlarım Çok araba var bulvarda Ne güzel bir gece Şu küçük evler de ne güzel Besbelli ayak takımı oturuyor bu evlerde Küçük memurlar, dükkancılar falan Peki ama ya Stefan Nikiforovic Ne örümcek kafalı oluyor şu yaşlı alçaklar Evet alçaklar ''Sizde mut ama zekidir de. Olayları değerlendirmesini çok iyi bilir. Ah şu ihtiyarlar, ah! Doğrusu anasının gözüdür bizim Stefan Nikiforovic. Daha da neler? Başaramazmışız. Ne demek istedi bununla? Söylerken bir an düşündü bile. Ne var ki sözlerimi iyice anlamadı. Nasıl anlayamaz? Bunu anlayamamak, anlamaktan daha zor. Önemli olan benim inanmam, bütün varlığımla inanmam. İnsanlık... İnsanları sevmek, önce kendi benliğini bulmalı insan. Yaradılışından ona verilen ruh soyluluğunu yeniden kazanmalı, sonra da eldeki hazır insanla işe başlamalı. Bunda anlaşılamayacak bir yan yok bence. Evet, izninizle şöyle bir düşünelim, ekselans. Söz gelimi bir memurla karşılaştık. Yoksul, ezik bir memurla. Eee, söyle bakalım kimsin sen? Yanıt, memur. Pekala, memursun. ''Sormayı sürdürelim.'' ''Adın nedir?'' ''Yanıt.'' ''Falan oğlu filan.'' ''Çalışıyor musun?'' ''Evet.'' ''Mutlu olmak istiyor musun?'' ''İstiyorum.'' ''Mutlu olman için neler gerek sana?'' ''Şu şu.'' ''Niçin?'' ''Çünkü bu adam anlıyor beni işte.'' ''Benimdir artık o.'' ''Nasıl söylemeli?'' ''Ağıma düşmüştür.'' ''Her istediğimi yaptırabilirim ona.'' ''Kuşkusuz onun mutluluğu için.'' ''Şu Stepan Nikiforovic de çok iğrenç bir adam.'' ''Ne iğrenç bir yüzü var.'' ''Biliyorum inadına söyledi öyle.'' ''Hayır, saçmalıyorsunuz ekselans.'' ''Siz kırbaçlatın.'' ''Ben kırbaçlatmayacağım Trifon'u.'' ''Sözle, sitemle yola getireceğim.'' ''Hissettireceğim ona.'' ''Hem şu kırbaç konusunda kesin bir sonuca varılmamıştır.'' ''Emeransa uğrasam mı acaba?'' ''Hay şu parkelerinde tanrı cezasını versin.'' Ivaniliç birden durmuş böyle bağırmıştı. ''Başkent ha burası.'' ''Aydınların bulunduğu kentimiz.'' ''Biraz dikkatsiz olsa bacağını kıracak insan.'' ''Hımm... Şu Semyon İvanoviç denen heriftendir nefret ediyorum. Gericinin teki. Demin kucaklaşarak dediğimde güldü bana. ''Kucaklaşacaklar elbette. Ama sana ne bundan? Seni kucaklayacağıma gider bir köylüyü kucaklarım. Karşıma bir köylü çıkarsa köylüyle konuşurum. Ama sarhoşum belki gereğince anlatamadım düşüncemi. Belki şimdi bile anlatamıyorum.'' ''Hımm...'' ''Bir daha içki koymayacağım ağzıma. Akşam çenen düşüyor, sabahta söylediklerine pişman oluyorsun. Yalpa vura vura yürümüyorum ya. Hepsi alçak bunların.'' İvan İliç, yürürken aklından böyle kopuk kopuk düşünceler geçiyordu işte. Temiz hava biraz ayırtmıştı onu. Beş dakika sonra bütün siniri geçince yapmak isteyebilirdi. Ama bulvara birkaç adım kala bir çalgı sesi geldi kulağına. Sesin geldiği yana baktı. Tek katlı ama uzun, çok eski, ahşap bir evde şölen vardı. Kemanlar, kontrubas, pülüt hep birlikte oynak bir kadril çalıyorlardı. Pencerelerin dibinde çoğunluğu basma entarili, başörtülü kadın olan bir kalabalık toplanmıştı. Bir şeyler görebilmek için pancurlardaki aralıklardan içeriye bakıyor, birbirleriyle didişiyorlardı. İçeridekilerin çok neşeli olduğu belliydi. Dans edenlerin ayaklarını yere vurarak çıkardıkları gürültü Ivaniliç'in durduğu karşı kaldırından bile duyuluyordu. Ivaniliç biraz ileride bir polis memuru görünce yanına gitti. Değerli Kürkün'ün önünü biraz, daha doğrusu boynundaki önemli nişanı polis memurunun görmesine yetecek kadar aralayarak "Kimindir bu ev dostum?" diye sordu. Nişanı gören polis memuru birden toparlandı. "Katip Piseldonimov'un efendim. Piseldonimov mu? Ya" Piseldonimov'un demek. Evleniyor falan mı? Evet efendim. Yedinci dereceden bir memur kızıyla evleniyor. Yedinci dereceden emekli memur Milekopitayev. Belediyede çalışıyordu. Bu evi de kızına verdi. Yani bu ev artık Milekopitayev'in değil de Piseldonimov'un mu? Evet efendim. Milekopitayev'indi. Şimdi Piseldonimov'un oldu. Hmm. Bunu sana sormamın nedeni var canım. Onun amiriyim ben. Piseldonimov'un çalıştığı dairede generalim. Anladım, Excelans. Polis memuru hazır ola geçmişti. Ivanilyich bir an daldı. Düşünüyordu. Evet, gerçekten de onun dairesinde çalışıyordu Piseldonimov. Hatırlamıştı onu. 10 ruble aylıklı küçük bir memurdu. Bay Pralinski bu dairenin başına daha yeni atandığı için emrindeki memurların tümünü tanımaya fırsat bulamamıştı. Oysa Piseldonimov'u hatırlıyordu. Daha başlangıçta dairede çalışan memurların listesini gözden geçirirken dikkatini çekmişti. Piseldonimov soyadı Böyle bir soyada olan birinin nasıl biri olduğunu merak etmiş, onu daha bir yakından incelemişti. Uzun burunlu, açık kahverengi saçları, her zaman karma karışık üstü başı dökülen, biçimsiz giysili, sıska mı sıska, henüz pek genç bir memur olduğunu hatırlıyordu. Dahası hatırlıyordu. ''Zavallıya, bayramda üstüne bir şey alması için beş on ruble versek mi acaba?'' diye geçirmişti içinden. Ne var ki bu zavallının yüzündeki acıklı ifadeye karşılık, bakışında aşırı bir soğukluk, üstelik insanda nefret uyandıran bir küstahlık vardı. Bu yüzden İvan İlgiç'in ona iyilik yapma isteği bir zaman sonra kendiliğinden kaybolmuş, Pseldonimov da böylece bu bayram üzeri para alamamıştı. Sonra bu Pisel'donimov bir hafta önce ondan evlenme izni istediğinde iyice şaşırmıştı İvan İlgiç. Hatırlıyordu, Bu evlenme işiyle ilgilenecek zamanı pek olmamıştı. Düğün hazırlıkları sessiz sedasız çabucak yapılmıştı. Bununla birlikte Piseldonimova evleneceği kızın ahşap bir evle 400 ruble nakit para getireceğini de unutmamıştı. Bu çok şaşırtmıştı onu. Dahası Pseldonimova Milekopitayev soyadları üzerine küçük bir şaka bile yapmıştı. Bütün bunları çok iyi hatırlıyordu. Giderek düşüncelere dalıyordu. Birçok düşüncenin insan aklından bazen bir çırpıda, sözcüklerle, hele hele edebiyat diliyle anlatılamayacak biçimde çabucak geçtiği bilinir. Ama biz burada kahramanımızın bütün bu duygularını, kısa ve öz olarak da olsa, yani en gerekli gerçek bölümlerini okuyucunun gözleri önüne sermeye çalışacağız. Çünkü duygularımızın çoğu onları günlük dilimize aktardığımızda gerçeğe pek benzemezler. İşte bu yüzden herkeste bulunmalarına karşın süze edilmez bu duyguların. ''İvanil için duyguları biraz dağınıktı kuşkusuz. Nedenini biliyorsunuz.'' ''Konuşmasına konuşur, atar tutarız ama işe gelince yokuzdur.'' diye düşünüyordu. Söz gelişi şu Pseldonimova ele alalım. Biraz önce kilisede nikaha kıyıldı. Heyecanlı, içi umut dolu geldi evine. Yaşamının en mutlu günlerinden biridir bu. Şimdi konuklarına ağırlıyor, yemek veriyor onlara. Alçak gönüllü, yoksul ama neşeli, mutlu içten bir adam.'' ''Şu anda benim, amirinin, en büyük amirinin burada evinin önünde durduğunu bilse ne yapar acaba? Nasıl heyecanlanır kim bilir? Evet evet, şimdi birden içeri girsem eli ayağı tutuşur. Hmm. Önce korkar kuşkusuz, şaşkınlıktan dili tutulur. Huzurunu kaçırmış, işleri alt üst etmiş olurum. Ben değil de herhangi bir general de girse aynı şey olur. Önemli olan benden başka bir generalin.'' Evet Demin anlamadınız söylediğimi, oysa buyurun size bir örnek. Evet efendim, hepimiz insanlıktan söz ederiz ama hiçbirimizin kahramanlık edecek durumu yoktur. Nasıl bir kahramanlık? Öyle işte, siz düşünün. Toplumda kişilerin birbirine karşı bugünkü tutumu varken, ben mi gecenin saat birinde emrimdeki bir memurun evine gireceğim? Çılgınlık olur bu, düşüncelerin hiçe sayılması, Pompei'nin son günü, bellik olur bu. ''Kimse anlayamaz beni. Stepan Nikiforovich ölür de anlamaz. Söyledi zaten. Başaramayız diye. Ama sizsiniz bunu anlayamayacak olanlar. Yaşlılar, durgun geçmişin insanları. Ben başaracağım. Pompei'nin son gününü emrimdeki bir insan için ömrünün en tatlı günü yapacağım. Bir çılgınlığı olağan, soylu, yüce bir davranış yapacağım. Nasıl mı?'' ''Basbayağı. Anlatayım da dinleyin. Şöyle.'' Tutalım ki girdim içeri. Şaşırdılar. Dansı kesip yüzüme tuhaf tuhaf baktılar. Geri çekildiler. Doğru, olabilir. Ama ben dost doğru korkudan dili tutulan Piseldonimov'un yanına gittim. Dudaklarımda gülümsemelerin en tatlısıyla kısaca anlattım ona durumu. Böyleyken böyle. Ekselen Stepan Nikiforov için evindeydim. Sanırım tanıyorsundur onu. Komşun oluyor çünkü. Sonra sözlerime biraz da şaka karıştırarak telefon olayını anlattım. ''Trifona kızıp nasıl yayan yola koyulduğumu anlattım. Yürürken bir ara çalgı sesi geldi kulağıma. Meraklanıp polis memuruna sordum. Senin evlendiğini öğrendim. Gidip bir bakayım dedim. Memurlarımın nasıl eğlendiklerini, nasıl evlendiklerini göreyim dedim. Sanırım kovmazsın beni. Kovmak mı? Emrimde çalışan bir memur için ne biçim söz bu? Kovmakmış. Beni görünce sanırım sevincinden deliye döner. Oturtacak yer bulamaz beni. Ne söyleyeceğini bile şaşırır ilk anda.'' Hem böyle bir davranıştan daha sade ve güzel ne olabilir? Neden mi girdim içeri? Bu bambaşka bir konudur. Deyim yerindeyse işin duygu yönüdür bu. Sorunun can alıcı noktası da burasıdır zaten. Hmm, ben de neler düşünüyorum. Evet, en önemli konukların yanına oturtacaklardır beni kuşkusuz. Yedinci dereceden bir memur vardır orada. Ya da zengin bir akraba, kırmızı burunlu bir yüzbaşı emeklisi. ''Gogol ne güzel anlatmıştır bu tipleri. Gelin hanımla da tanıştırırlar beni. Güzelliğini överim. Konuklara itibat ederim. Sıkılmamalarını, eğlenmelerini, dansa ara vermemelerini söylerim. Şakalaşırım onlarla. Gülerim. Sözün kısası, sevimli içten davranırım. Keyfim yerindeyken her zaman sevimli içtenimdir zaten. Hmm. Anlaşılan hala biraz sarhoşum. Yani sarhoş değil de öyle işte.'' Kibar bir insan olduğum için onlardan ayrı tutulmak istemem kuşkusuz. Ama duygu yönünden... Duygu yönünden o başka anlayacaklardır. Onlardan ayrı olduğumu bileceklerdir. Bu davranışım onları duygu yönünden yüceltecektir. Yarım saat oturur kalkarım. Hatta bir saat. Tam yemek zamanı kalkarım. Yalvarır yakarırlar. Önümde yerlere kadar eğilirler. Ama ben yalnızca bir kadeh şarap içer, yeni evlileri kutlayıp çıkarım. Yemek yemem... İşim var derim. İşten söz edince hepsi ciddileşir birden. Böylece onlarla aramda fark olduğunu kibarca anlatmış olurum. Akla kara. Aslında onlara bunu belli etmek istememişimdir kuşkusuz. Olmaz zaten, yakışmaz. Onun için hemen gülümserim. Gülerim bile. Onların çekingenliği de geçer böylece. Geline şakadan bir şeyler daha söylerim. Hımm, söz gelişi şöyle derim. Bir daha tam dokuz ay sonra vaftiz babası olarak geleceğim. He <gülüyor> he Yüzde %100 doğurur 9 ay sonra İşleri güçleri çocuk yapmaktır çünkü Ben böyle söyleyince Herkes kahkahayı basar Gelin kulaklarına kadar kızarır Alnından içtenlikle öperim Mutluluklar dilerim ona Bu kahramanlığımı yarın dairede Duymayan kalmayacaktır kuşkusuz Eskisi gibi çatık kaşlı Sert mağrurum gene Ama gerçekte nasıl bir insan Olduğumu biliyorlardır artık Ruhumu içimi öğrenmişlerdir ''İvan Ilyich, bir amir olarak serttir ama bir insan olarak melekten farksızdır. Başarıya ulaştım artık. Aklınıza bile gelmeyecek küçücük bir davranışımla avladım onları. Hepsi benimdir artık. Ben babayım, onlarsa çocuklarım. Gördünüz mü Stepan Nikiforovic ekselansları? Siz de böyle yapın işte.'' Evet, biliyor musunuz, anlayabiliyor musunuz ki Piskeldonimov bir gün çocuklarına, düğününe generalin onur verdiğini, onlarla birlikte eğlendiğini, bir kadeh şarap bile içtiğini anlatacaktır. Daha sonra da kutsal bir öykü gibi torunlarına anlatacaktır. Büyük devlet adamı Ivan Ilich için o zamana kadar ben de yükseleceğim kuşkusuz, düğünlerine onur verdiğini, onlarla içki içtiğini ''Evet, ezilmiş, toplumda küçük düşürülmüş bir insanı ruhsal yönden yükseltiyorum ben. Benliğini kazandırıyorum ona. Aylığı on ruble olan bir insan. Adım böyle beş on olaya karışsa herkes tanır beni. Herkesin kalbinde bir yerim olur. Bu ünün sonun neye varır, orasını tanrı bilir artık. İvanilye için aklından geçenler aşağı yukarı bunlardı işte. İnsan hele çakır keyifse neler hayal etmez ki?'' Bütün bu düşünceler yarım dakika kadar bir zaman içinde geçmişti aklından. Hiç kuşku yok ki bu hayallerle yetinir, Stepan Nikiforoviç'i düşünceleriyle mahcup ettikten sonra rahatlamış, evine gider yatardı. Çok iyi de ederdi doğrusu. Gel gelelim çakır keyifti. Tam o anda, sanki inadına, Stepan Nikiforoviç ile Semyon İvanoviç'in alaylı gülen yüzleri geldi gözünün önüne. Stepan Nikiforoviç dudaklarında iğrenç bir gülümsemeyle ''Başaramayız'' diyordu. Semyon İvanoviç de pis pis gülüyordu. <gülüyor> İvan İlyec kararlı. Nasıl başaramayacakmışız görelim diye geçirdi içinden. Yüzü ateş gibi yanıyordu. Kaldırımdan indi. Kararlı adımlarla karşı kaldırıma geçip memurlarından Piseldonimov'un evine yürüdü. Heyecanlıydı. Açık bahçe kapısından hiç duraksamadan girdi. Bir iş yapmış olmaktan çok, adet yerini bulsun diye kısık kısık avlayarak ona saldıran, ayaklarının dibinde dolanıp duran küçük, uzun tüylü avlu köpeğine bir tekme salladı. Tahta yolluktan yürüyerek evin üstü kapalığı küçük taşlığına kadar gitti. Kırık dökük üç basamaklı merdiveni çıktı. Gerçi bir köşede muma benzer bir şey yanıyordu ama bu, İvan için sol ayağıyla öyle olduğu gibi çizmesiyle soğuması için tabakla dışarı konmuş dolmanın üzerine basmasına engel olamamıştı. Ivan eğilip merakla baktı. İçinde sulu yemek olan iki tabakla bir şeyler daha gördü. Dağılan dolmalar şaşırttı onu. Bir an sıvışsam mı acaba diye bile geçirdiği içinden. Ama bunun aşağılık bir davranış olacağına karar verdi. Dolmaya bastığını gören olmadığı için ondan kuşkulanmayacaklarını düşündü. Suç delillerini yok etmek amacıyla çizmesini çabucak sildi. Temizledikten sonra çuha kaplı kapıyı şöyle bir yoklayıp açtı. Küçük antreye girdi. Antrenin yarısı paltolarla, pelerinlerle, kaputlarla, pardesölerle doluydu. Öteki yarıda müzikçiler yerleşmişti. İki kemancı, bir flütçü, bir kontrubasçı hepsi sokaktan toplandığı belli dört kişiydi. Üzerinde tek mum yanan, boyasız, tahta bir masanın başına oturmuş, en yüksek perdeden kadrilin son motiflerini çalıyorlardı. Üzerinde tek mum yanan, boyasız, tahta bir masanın başına oturmuş, en yüksek perdeden kadrilin son motiflerini çalıyorlardı. Salonun açık kapısından toz bulutu, sigara dumanı içinde dans edenler görünüyordu. Boğucu bir hava vardı içeride. Çılgınca eğleniyordu herkes. Kahkahalar, naralar, kadın çığlıkları çınlatıyordu her yanı. Erkekler ayaklarını yere olanca güçleriyle vuruyorlardı. Dans yöneticisinin sesi çok küstah, hatta yırtık bir adam olsa gerekti, bütün gürültüyü bastırıyordu. ''Hadi aslanlarım, ileri hop hop hop, şimdi geri hop hop hop.'' İvan İliç biraz heyecanlı kürkünü çıkarıp bir yana attı. Şapkası elinde odaya girdi. Bir şey düşünmüyordu o anda. İlk anda fark eden olmadı onu. Herkes bitmek üzere olan dansa kaptırmıştı kendini. İvan İliç durmuş, şaşkın şaşkın bakınıyordu. Kargaşadan açık seçik bir şey göremiyordu. Kadın giysileri geçiyordu gözünün önünden. Dişlerinin arasına sigara sıkıştırmış erkekler. Açık mavi bir şal gördü. Bir kadın boynuna iyice dolamıştı onu. Kadının arkasından saçı başı karışık bir tıp fakültesi öğrencisi koşuyordu. Yetiştikçe çekeliyordu şalı. Sonra sırık gibi bir subay geçti önünden. Birisi kulakları tırmalayan ince bir sesle bağırıyordu. ''Hey, Pseldonimo'cuğum!'' Ivan İlgiç'in ayağının altında yer yapışkandı. Erimiş mum dökülmüş olmalıydı. Pek küçük sayılamayacak salonda yaklaşık otuz konuk vardı. Bir dakika sonra bitti kadril. Tam o anda da Ivan İlgiç'in sokakta hayalini kurduğu şey gerçekleşti. Konukların henüz soluk almaya, yüzlerindeki teri silmeye fırsat bulamayan dans edenlerin arasında bir fiskostur başladı. Bütün gözler içeri giren konağa dönmüştü. Sonra herkes yavaş yavaş gerilemeye, kenara çekilmeye başladı. İvan İlyich'i fark etmeyenleri dürtüklüyor, uyarıyorlardı. Uyarılanlar bakınıyor, İvan İlyich'i görünce ötekilerle birlikte geri çekilmeye başlıyorlardı. İvan İlyich hala kapının yanında kıpırdamadan duruyordu. Bu arada önündeki şeker kağıtları, davetiye parçaları, sigara artıkları serpili boşluk giderek genişliyordu. Tam o anda resmi giysili kumral saçları, karma karışık, uzun burunlu gençten bir adım ürkek ürkek çıktı bu boşluğun ortasına, öne eğilerek gözlerini beklenmeyen konuktan ayırmadan Ivanilic'in gözlerinin içine, tıpkı tekme yiyeceğini bile bile onu çağıran sahibinin yanına giden köpeğin baktığı gibi baka baka yaklaştı. Ivanilic. ''Merhaba Piseldonimov.'' dedi. ''Tanıdın mı?'' Bunu pek beceriksizce sorduğunu hemen o anda anlamıştı. Belki korkunç bir budalalık etmekte olduğunu da düşünmüştü. Piseldonimov excellence e diye kekeledi. ''Evet, bir rastlantı oldu Piseldonimov. Yoksa buraya gelmeye hiç niyetim yoktu. Sanırım sen de tahmin edersin.'' Ama Piseldonimov'un bir şeyi tahmin edecek durumda olmadığı yüzünden belliydi. Korkunç bir şaşkınlık içinde, gözleri yuvalarından fırlamış kıpırdamadan öyle duruyordu. Ivan Ilyich, çok bozulduğunu, gülümsemek istemesine karşın bunu başaramadığını hissediyordu. ''Sanırım kovmazsın beni.'' diye ekledi. ''Atalarımız ne demiş, sevsen de sevmesen de konuğuna güler yüz göstermelisin.'' Bu durumda Stefan Nikiforovic ile Trifon üzerine anlatmak niyetinde olduğu öyküde yersiz kaçacaktı. Öte yandan Piseldonimov Piseldonimov'da inadınaymış gibi kendine gelemiyordu bir türlü. Taş kesilmişti sanki. Aptal aptal yüzüne bakıyordu. İvanil içi bir şey dürttü. Bir dakika daha geçerse büyük bir kargaşanın başlayacağını hissetti. ''Eğlencenize engel mi oldum yoksa?'' diye mırıldandı. ''Giderim öyleyse.'' Sağ yanağında bir kas çekilmeye başlamıştı. Ama bu arada Piseldonimov kendine gelmişti. Aceleyle öne eğilip selam verdi. ''Ekselansımız buyursunlar.'' ''Onur verdiniz.'' diye mırıldandı. Sonra biraz daha kendine geldi. Dans edenlere yer açılsın diye önünden masayı çektikleri kanepeyi iki eliyle göstererek ''Oturmaz mıydınız eksenansları?'' dedi. İvan İliç derin bir soluk aldı. Kanepeye çöktü. Birisi hemen masayı eski yerine çekmek için koştu. İvan İliç belli etmeden bakındı. Yalnız o oturuyordu. Herkes, kadınlar bile ayaktaydı. Kötüye işaretti bu. ''Gel gelelim oturmalarını söylemenin, iltifat etmenin zamanı değildi henüz.'' Konuklar durmadan geri geri çekiliyorlardı. Ezilip büzülen, hala bir şey anlayamayan ağlamaklı Piseldonimov tek başına kalmıştı ortada. İğrenç bir durumdu bu. Anlayacağınız, kahramanımız bu arada öylesine çok acı çekmişti ki, emrindeki bir memura yaptığı bu Harun el-Reşit saldırısı bir bakıma kahramanlıkta sayılabilirdi. Ama tam o anda Piseldonimov'un yanı başında birisi daha türedi. İvan Ilyich, masa şefi Akim Petrovich Zubikov'u tanıyınca çok sevindi. Gerçi özel bir ahbaplıkları yoktu ama çalışkan, sessiz bir memur olarak tanıyordu onu. Hemen kalktı yerinden. Elini, yalnızca iki parmağını değil, bütün elini uzattı Akim Petrovic'e. Beriki bu eli iki avucunun içinde derin bir saygıyla sıktı. General mağrur bakıyordu çevresine. Durum kurtarılmıştı. Gerçekten de Pseudonimov şimdi ikinci değil üçüncü adam olmuştu. Öyküsünü şimdi doğrudan masa şefine, gerekirse ahbaplıkları, yakın bir ahbaplıkları varmış gibi davranarak anlatabilirdi. Pseldonimo da minnet duygusundan titreyerek bir kenarda dururdu. Böylece Ilya İliç pek senli benli de olmamış olurdu onunla. Öte yandan öyküyü anlatmak zorunluluğu vardı. Ivan İliç hissediyordu bunu. Bütün konukların bir şeyi bekledikleri, hizmetçilerin bile kapılarda toplanmış, generali görmek, anlatacaklarını dinlemek için birbirlerinin üstüne çıktıkları kaçmamıştı gözünden. Yalnız aptal masa şefinin hala ayakta durması bozuyordu işi. İvan İliç, beceriksiz bir tavırla yanında, kanepede yer gösterdi ona. ''Niçin oturmuyorsunuz?'' ''Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben şuracıkta...'' Akim Petrovic hala ayakta duran Pseldonimov'un aceleyle getirdiği sandalyeye oturdu. İvan Ilyich, yalnızca Akim Petrovic'e bakarak biraz titrek ama eski çekingenliği kalmamış bir sesle ''Düşünün'' diye başladı. Sözcüklerin üzerine basarak yayvan yayvan konuşuyor, E harflerini A gibi söylüyordu. Kısacası yapmacık bir tavır takındığının farkındaydı ama tutamıyordu kendini. Anlayamadığı bir gücün etkisi altındaydı. O bir dakika içinde çok şey hissetti, duydu. ''Düşünün, Stepan Nikiforovich Nikiforov'dan dönüyordum, adını işitmişsinizdir, devlet danışmanı Stepan Nikiforovic Nikiforov.'' Akin Petrovich işitmez olur muyum hiç?'' anlamında saygıyla öne eğildi. Ivan İlviç, ayıp kaçmasın diye bir an Piseldonimova dönüp sürdürdü konuşmasını. Komşun oluyor.'' Pseldonimov'un gözlerinden, onun şimdi bir şeyi umursayacak durumunun olmadığını anlayınca gene Akim Petrovic'e döndü. Bildiğiniz gibi ihtiyar ömrü boyunca bir ev sahibi olmayı hayal etti. Oldu sonunda. Çok hoş bir ev satın aldı. Evet. Doğum günü de bugünmüş. Oysa şimdiye dek hiç kutlamamıştı doğum gününü. Bizlerden saklardı bile. Cimriliğinden kuşkusuz. <gülüyor> ''Ev sahibi olduğuna öylesine sevinmiş ki Semyon İvanoviç beni davet etti.'' ''Tanıyorsunuzdur Semyon İvanoviç Şiplenko.'' Hakim Petrovic gene öne eğildi. Saygılı bir eğilişti bu. İvan Ilyich biraz sakinleşmişti. Masa şefinin o anda amiri için tek dayanak noktasının kendisi olduğunu düşündüğünü yavaş yavaş anlıyordu. Bu hepsinden de iğrençti. ''Üçümüz oturduk. Şarap sundu bize. İşlerden söz ettik.'' ''Şundan bundan konuştuk. Günümüzün sorunlarından bile tartıştık.'' Hakim <gülüyor> Petrovic saygıyla kaldırdı kaşlarını. İvan İliç anlatıyordu. ''Asıl anlatmak istediğim bu değildi size. Sonunda kalktık. Düzenli bir yaşayışı vardır ihtiyarın. Erken yatar. Anlarsınız ya ihtiyarlık. Dışarı çıktım. Benim telefonu koyduysam bul.'' Telaşlandım birden. ''Hangi cehennemin dibine götürdü arabamı telefon diye sordum.'' ''Benim geç vakte kadar oturacağımı sanıp akrabası bir kızın düğününe gitmiş. Belki de kız kardeşinin, bilmiyorum. Buralarda bir yerde, Petersburg yakasındaymış düğün. Arabamı da götürmüş. General ayıp kaçmasın diye bir kez daha baktı Piseldonimova. Adamcağız birden ürperdi. Ne var ki generalin istediği gibi bir ürperiş değildi bu. Duygulanmadı.'' diye geçirdiği içinden. Akim Petrovic şaşırmıştı. ''Ne diyorsunuz?'' dedi. Kalabalıktan bir şaşkınlık uğultusu yükseldi. ''Ne duruma düştüğümü tahmin ediyorsunuzdur sanırım.'' İvan İliç odadaki kalabalığı gözden geçirdi. ''Başka çare yoktu, yayan koyuldum yola. Bulvara kadar yürürüm, orada bir araba bulurum diye düşünüyordum.'' <gülüyor> Akim Petrovic saygıyla karşılık verdi. <gülüyor> ''Gene bir uğultu duyuldu, neşeli bir uğultuydu bu.'' Tam o anda duvardaki gaz lambasının şişesi gürültüyle yere düştü. Biri heyecanla o yana koştu. Pseldonimov irkildi. Lambaya sert sert baktı. Ama general bu olayla ilgilenmedi bile. Ortalıkta yatıştı. Yürüyordum öyle güzel, sakin bir geceydi ki birden çalgı sesi, gürültü patırtı duydum. Dans ediliyordu bir yerde. Polis memuruna sordum. Pseldonimov evleniyor dedi. Birden Pseldonimov'a döndü gene. ''Bütün Petersburg yakasına balo veriyorsun demek ha, Piseldinomov?'' ''Hahaha.'' <gülüyor> Hakim <Petrovic> de güldü. <gülüyor> ''Evet efendim.'' Konuklar oldukları yerde gene kıpırdadılar. Ama kötü olan Piseldinomov'un bir kez daha öne eğilerek selam vermesine karşın odun gibi hala gülümsememesiydi. İvan Ilyich, ''Aptal galiba bu adam'' diye geçirdi içinden. Eşek bir gülümsese işler yoluna girecek. Sabırsızlıktan kuduracak gibi oluyordu İvan Ilyich. ''Bizim Pseldinamo ne yapıyor? Gidip bakayım bir.'' dedim. ''Kolmaz ya beni. Sevsen de sevmesen de konuğuna güler yüz göstermelisin.'' demişler. ''Kusuruma bakma canım. Eğlencenize engel olduysam hemen giderim.'' Şöyle bir bakmak için uğramıştım zaten. Ama yavaş yavaş dalgalanmaya başlamıştı kalabalık. Akin Petrovic'in gözleri ışıl ışıldı. ''Hiç öyle şey olur mu ekselansları? Hayır, engel olduğunuz falan yok.'' ''Konuklar kıpırdanıp duruyorlardı. Çekingenlikleri kaybolmak üzereydi. Kadınların hemen hepsi oturmuştu. Olumlu, iyi bir belirtiydi bu. Biraz daha yüreklileri mendillerini çıkarmış sallayarak yüzlerini yelpazeliyordu. İçlerinden eski, kadife entarili biri yanındaki subaya yüksek sesle bir şeyler anlatmaya başlamıştı. Subay da yüksek sesle karşılık verecek oldu. Onlardan başka yüksek sesle konuşan olmadığını fark edince vazgeçti.'' erkekler daha çok memurlar 3 5 de yüksekokul öğrencisi çekimsellikten kurtulmak için birbirine cesaret vermek istiyorlarmış gibi bakışıyor öksürüyorlardı. Onlar da sağa sola bir iki adım atabiliyorlardı artık. Aslında korkan yoktu. Ortamı yatırgıyorlardı yalnızca. Neşelerini bozmak için durup dururken ortaya çıkan bu adama sanki nefretle bakıyorlardı. Yüreksizliğine canı sıkılan subay yavaş yavaş masaya yaklaşmaktaydı. Ivanilich Pisledonimov'a sordu. "Bak ne diyeceğim Pisledonimov? Adın, baba adın neydi senin?" Beriki denetimdeymiş gibi gözlerini dört açarak "Porfiri Petrov Ekselans" diye karşılık verdi. "Karınla tanıştır beni Porfiri Petrovich. Yanına götür beni." Ben Ivanilich kalkacak gibi hafiften doğruldu ama Pisledonimov onun kalkmasına fırsat vermeden öteki odaya koştu. Gelin o ana dek odanın kapısında dikiliyordu ama kendisinden söz edildiğini duyunca kaçmıştı. Bir dakika sonra Pseldonimov elinden tutarak getirdi onu. Herkes kenara çekilerek yol verdi onlara. İvan Ilyich mağrur bir tavırla doğruldu. Tatlı tatlı gülümseyerek genç kadına döndü. Kibarca öne eğilerek ''Sizinle tanıştığıma çok sevindim, çok'' dedi. ''Hem böyle bir günde'' çapkın çapkın gülümsedi. Kadınların mutlulukları yüzlerinden belliydi. Kadife giysili bir kadın yüksek sesle ''Çok hoş'' dedi. Bayan Pisaldonimova ortada duruyordu. Kalkık burunlu, uçuk benizli, çok küçük yüzlü, 16-17 yaşlarında upak tefek bir kızdı. Küçük fıldır fıldır gözleri hiç de mahcup değildi. Tersine dik dik, dahası belli belirsiz bir öfkeyle bakıyorlardı. Besbelli, güzel olduğu için almıştı onu Pisaldonimov. Pembe işlemeli, beyaz bir tül gelinlik vardı üzerinde. Boynu incecikti, zayıftı, kemikleri gözüküyordu. Generalin selamına karşılık veremedi. Ivanillych yalnızca Pissel söylüyormuş gibi, ama geline işittirmek için özellikle yüksek sesle, doğrusu karın çok güzel dedi. Gel gelelim Pissel bu kez de bir şey söylemedi. Artık öne eğilerek selam bile vermiyordu. Ivanillyce onun bakışlarında saklamaya çalıştığı soğuk bir şey bile var gibi geldi. Kötü bir niyeti olduğunu geçirdi aklından ama ne pahasına olursa olsun duygulandırmak zorundaydı onları. Bunun için gelmişti buraya. Hani tam birbirinin dengiler diye geçirdiği içinden ama İvan Ilyich sonra kanepeye yanına oturan geline döndü. Ne var ki sorduğu birkaç soruya yalnızca evet veya hayır yanıtları aldı gene. Doğrusu bazı sorularına onu da alamadı. Düşünüyordu bari gelin biraz kızarıp bozarsa o zaman şaka etmeye başlardım. ''Gerçekten de çok kötü durumum.'' Hakim Petrovic de dut yemiş bülbül gibi susuyordu. Aptallığından da olsa bağışlanamayacak bir suçtu bu. Kalabalığa döndü. ''Baylar bayanlar.'' dedi. ''Eğlencenize engel olmadım ya.'' Avuç içlerinin bile terlediğini hissediyordu. Subay atıldı. ''Hayır efendim, siz üzülmeyin ekselans. Şimdi başlayacağız. Biraz dinleniyoruz da.'' Gelin dikkatli dikkatli baktı ona. Henüz gençti bu subay. Resmi giysi vardı üzerinde. Piseldonimov olduğu yerde hala kıpırdamadan duruyordu. Uzun burnu şimdi her zamankinden daha bir dikkat çekiyordu. Elinde kürk, efendilerinin konuşmasının bitmesini bekleyen bir uşak gibi dinliyor, bakıyordu. Bu benzetmeyi İvan İliç yapmıştı. Ne söyleyeceğini bilemiyor, durumunun kötü, çok kötü olduğunu, ayağının altından yerin kaydığını hissediyordu. Bataklığa giderek daha çok gömülüyordu sanki. Birden herkes geri çekildi. Kısa boylu, şişman, orta yaşlı bir kadın çıktı ortaya. Omuzlarında önden bir iğneyle tutturulmuş büyük bir şal, başında pek alışık olmadığı belli bir başörtü vardı. Oldukça sade giyimliydi. Üzerinde mantarı çıkarılıp iğreti konmuş bir şarap şişesiyle iki, ne az ne çok kadeh olan küçük, yuvarlak bir tepsi getiriyordu. Besbelli, yalnız iki konuk için açılmıştı bu şişe. Generalin yanına geldi kadın, öne eğilerek... Buyurmaz mısınız ekselans dedi oğlumun düğününe onur vermekle bizleri mutlu ettiniz şimdi de genç evlileri şarap içerek kutlamanızı diliyoruz bu mutluluğu da esirgemeyiniz bizden Ivaniliç can kurtaran simidi gibi sarıldı kadına yaşlı sayılmazdı kadın en çok 45 46 yaşlarındaydı ama öylesine sevimli al al içten Ruslara özgü yuvarlak bir yüzü vardı Öylesine tatlı gülümsüyor, öne eğilerek öylesine yürekten selam veriyordu ki İvan İlgiç birden rahatlamıştı, umutlanmıştı. Ayağa kalktı. ''Nasıl?'' ''Oğlunuzun annesi misiniz?'' dedi. Pseldonimov uzun boynunu uzatıp burnunu bir kez daha göstererek ince bir sesle ''Evet ekselans, annem'' diye karşılık verdi. ''Ya öyle mi? Tanıştığımıza çok sevindim. İran İğrenleyin şarabımızdan ekselans.'' ''Seve seve içeceğim.'' tepsiyi masanın üzerine koydular. Şarabı koşarak gelen Pseldonimov doldurdu. Hala ayakta duran Ivan İlgiç kadehi eline aldı. ''Çok mutluyum.'' diye başladı. ''Böylesine bir olaya tanık olmak benim için mutlulukların en büyüğüdür. Sözün kısası bir amir olarak size, sayın bayan, geline dönmüştü. Sonra sana dostum porfiri, mutlu, huzur dolu, uzun bir ömür dilerim.'' Sonra heyecanla bir dikişte içti kadehteki şarabı. O akşam yedinci kadehti bu. Pseldonimov ciddi, hatta elemli bakıyordu. General, müthiş nefret etmeye başlamıştı ondan. ''Şu insan azmanının da işi ne burada?'' Subaya bakıyordu. ''Hurra!'' diye bağırmaya hazırlanıyorlar sanki. Çekip gitse ye yanımdan. Pseldonimov'un annesi masa şefine döndü. ''Siz de içip kutlayın Akin Petrovic.'' dedi. ''Amirisiniz onun.'' Bir anne olarak yalvarıyorum size. Oğlumu kollayın biraz. Bundan böyle hiç unutmayın bizi Akin Petrovic, iyi bir insansınız siz. Ivaniliç ne hoşdur şu Rus yaşlı kadınları diye geçirdiği içinden. Bir anda hepimizi canlandırdı. Basit halkı hep sevmişimdir. Tam o anda bir tepsi daha getirip koydular masaya. Hiç yıkanmamış, yepyeni patiska intahirli bir kız getirmişti onu. Tepsi öylesine büyüktü ki kız zor taşıyordu onu. Tepside elma, şeker, pestil, marmelat, fındıkla dolu bir sürü tabak vardı. Konukları, özellikle bayan konukları ağırlamak için öteki odada hazırlamışlardı bu tepsiyi. Ama şimdi yalnızca generalin önüne getirip koymuşlardı onu. Seldonimov'un annesi öne eğilerek, ''İğrenmeyin, ekselans.'' diyordu. ''Buyurun, yiyin.'' çam sakızı çoban armağanı. İvan İlyich, ''Rica ederim.'' dedi. Seve seve bir fındık bile aldı. Parmaklarının arasında kırdı. İşi sonuna dek götürmeye kararlıydı. Gelin birden gülmeye başladı. Buna sevinen İvan Ilyich gülümseyerek ''Ne oldu?'' diye sordu. Gelin başını önüne eğdi. ''İvan Kastenkin güldürüyor beni.'' dedi. Gerçekten de general kanepenin öteki ucunda sandalyede oturan sarışın oldukça yakışıklı bir delikanlının Madame Pseldonimova'ya bir şeyler fısıldadığını fark etmişti. Delikanlı ayağa kalktı. Görünüşte çok sıkılgan, toydu. Özür diliyormuş gibi... ''Rüya tabirleri kitabından söz ediyordum, ekselans.'' dedi. İvan İlgiç, alçak gönüllü bir tavırla, ''Hangi rüya tabirleri kitabından?'' diye sordu. Yeni bir rüya tabirleri kitabı çıktı da efendim, ''Madame Pseldonimova'ya, insan rüyasında Bay Panayev'i görürse, bunun gömleğine kahve dökeceği anlamına geldiğini anlatıyordum.'' İvan Illich, ''Ne saflık?'' diye geçirdiği içinden. Canı buna biraz sıkılmıştı bile. Delikanlı, bunu söylerken kulaklarına dek kızarmıştı ama... Bay evden söz etme fırsatını bulduğuna da sevinmişti. General, ''Evet, ben de duydum bunu.'' dedi. İvan İlgeç'in tam kulağının dibinde başka bir ses duyuldu. ''Daha iyisi var bunun efendim. Yeni bir sözlük çıkıyor. Bay Kreyevski bir tanıtım yazısı yazacakmış bu sözlük için. Çok şeyi ortaya dökecek değerli bir kitap olacağını söylüyorlar. Hiç de çekingen olmayan, dahası rahat bir tavırlı gençti bunu söyleyen. Eldiven takmış, beyaz bir yelek giymişti.'' Şapkasını elinde tutuyordu. Dansa katılmamış, oynayanları uzaktan mağrur bir tavırla izlemişti. Çünkü mizah dergisi Goloveşka'nın yazarlarındandı. Çalımından geçilmiyordu. Düğüne de bir rastlantı sonucu gelmişti. Yakın arkadaştı Pseldonimov'da. Senli benliydiler. Geçen yıl bir Alman kadının evinde 5-10 arkadaş kiraladıkları küçük odada birlikte çok yokluk çekmişlerdi. Evet, yakın arkadaşı Piseldonimov çağırmıştı onu. Hayli vodka içmişti bu akşam. Bunun için sık sık arka odalardan birine gidiyordu. Konuklar biliyorlardı bu odanın yolunu. General hiç hoşlanmamıştı bu gençten. Rüya tabirinden söz eden sarışın delikanlı birden atıldı sevinçle. Bunun gülünç olması şu yüzden Excellence dedi. Goloveşka'nın beyaz yelekli yazarı nefretle bakıyordu ona. Çünkü Excellence yazar Bay Karayevski'nin yazı yazmaktan haberi olmadığını iddia ediyor. Ama zavallı delikanlı sözünü güç bitirdi. Generalin bu olaydan haberinin olduğunu, onu dinlemekten sıkıldığını anlamıştı. Genç bunun üzerine çok utanmış, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hemen kaçıp kayboldu gözden. Neden sonra ortaya çıktıktan sonra da yüzü hiç gülmedi. Onun yerini Goloveşka'nın rahat tavırlı yazarı aldı. İyice yaklaştı generale. Hemen yanında bir yere oturmak niyetinde gibi gözüküyordu. Sıkılmazlığın bu kadarı Ivan Illich'in garibine gitmişti. Bir şey söylemiş olmak için... Evet, söyler misin Porfiri diye başladı. Hep sormak isterdim sana. Miçim Pseudonimov değil de Pisel Donimov diyorlar sana. Aslında Pseudonimov'dur sanırım soyadın. Pisel Donimov. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim, Ekselans diye karşılık verdi Akin Petrovich karıştı söze. Belki de babası göreve girerken deftere yanlışlıkla Pisel Donimov yazmışlardır. Soyadı da öyle kalmıştır. Olur böyle şeyler efendim. Genel yüksek sesle: "Elbette." dedi. "Elbette, sizin de bildiğiniz gibi Pseudonimov'un bir anlamı vardır edebiyatta. Ama Piseldonimov'un bir anlamı falan yok." Akim Petrovic "Akılsızlıklarından efendim." dedi. "Ne olmuş akılsızlıklarından? Rus halkı akılsızlığından. Bazen harfleri değiştirir, kendi bildiği gibi söyler adları. Sakat yerine sagat dedikleri gibi." Sagat <gülüyor> Kendini göstermek için deminden beri fırsat kollayan uzun boylu subay gürledi. ''Numere de öyle, ekselans.'' ''Ne demekmiş numere?'' ''Numara yerine numere.'' diyorlar, ekselans. ''Aa evet, numere. Numara yerine numere.'' ''Doğru, doğru.'' <gülüyor> İvan Ilyich, subayın sözüne gülmek zorunda kalmıştı. Subay kravatını düzeltti. Goleveşka'nın yazarı karıştı söze. ''Sonra onundan.'' diyorlar. ''Ama Ekselans bunu duymazdan geldi. Herkesin dediğine gülemezdi ya.'' Yazar gözle görülür bir can sıkıntısıyla, ''Önünden yerine, onundan!'' diye sürdürdü konuşmasını. Ivan İliç sert sert baktı ona. Pseldonimov yazarın kulağına fısıldadı. ''Kesse ne sesini?'' Beriki konuşmak da mı yasak?'' diye fısıldadı. Daha bir şeyler söylemek istiyordu ama söylemedi. Gizli bir öfkeyle çıktı odadan.'' Dost doğru fırsatını buldukça sıvıştığı arka odaya gitti. Dans edecek erkekler için daha gündüzden küçük bir masa hazırlanmıştı orada. Yaroslav örtülü masanın üzerinde iki çeşit vodka, çiroz, havyar, devlet mahzeninin en sert şaraplarından bir sürahide şarap vardı. Yazar yüreğinde müthiş bir öfkeyle kendisine bir kadeh vodka dolduruyordu ki, Pseldonimov'un düğününde bir numaralı dansçı, kankancı olan dağınık saçlı tıp fakültesi öğrencisi koşarak girdi içeri. Büyük bir telaşla vodka sürahisine saldırdı. İşini görürken bir yandan da konuşuyordu. ''Hemen başlıyorlar. Gel de seyret. Müthiş bir sola yapacağım. Yemekten sonra da rıpka oynayacağım. Düğüne renk bile katacak bu.'' Donimova iyi bir dostluk gösterisi. ''Şu Kleopatra Semyonovna'ya da diyecek yok doğrusu. İnsan her istediği oyunu rahatlıkla oynayabiliyor onunla.'' Yazar içkisini yudumlarken canı sıkkın. ''Gerici o adam.'' dedi. ''Hangi adam?'' ''Tepsiyi önüne koydukları adam. Evet, gericidir. İnan bu söylediğime.'' Tıp fakültesi öğrencisi, ''Neler söylüyorsun sen?'' dedi. Kadril'in başladığını duyunca koşarak çıktı odadan. Yazar yalnız kalınca hareketlerinde daha rahat olmak için bir kadeh daha doldurdu kendine. İçti, bir şeyler yedi. Devlet danışmanı Ivan Ilyich'in önem vermediği Goleveshka'nın yazarı kadar gözüne intikam hırsı bürümüş bir düşmanı, özellikle ikinci kadehten sonra hiçbir zaman olmamıştı. Ne yazık ki Ivan Ilyich'in bundan haberi yoktu. Ayrıca konuklarla ekselans arasındaki karşılıklı ilişkide önemli etkisi olacak bir durumdan da habersizdi. Durum şuydu, memurunun düğününe nasıl geldiğini güzel güzel ayrıntılarıyla anlatmış olmasına karşın bu açıklamayı kimse yeterli bulmamıştı. Konuklar hala sıkılıyorlardı. Ne var ki sihirbaz değneği değmiş gibi her şey birden değişivermişti. Konuklar rahatlamışlardı. Dahası beklenmeyen konuk odada yokmuş gibi neşelenmeye, kahkahalar atmaya, bağırıp çağırmaya, dans etmeye hazırdılar. Bu değişikliğin nedeni nasıl yayıldığını hiç kimsenin anlayamadığı, kulaktan kulağa dolaşan bir fısıltıydı. Konuğun kafayı bulduğunu söylüyorlardı. Gerçi ilk bakışta korkunç bir iftiraya benziyordu bu. Ama yavaş yavaş doğru olduğu anlaşılmış, gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Odadaki çekimser hava kaybolmuştu. Herkes istediği gibi hareket ediyordu. İşte tam o anda tıp fakültesi öğrencisinin öylesine ilgilendiği yemekten önceki son kadril başlamıştı. İvan Ilyich, gene geline dönüp bir şey söyleyerek onu güldürmeye hazırlanıyordu ki ansızın uzun boylu subay geldi gelinin yanına. Çevik bir hareketle önünde tek dizini yere koydu. Gelin hemen fırladı yerinden. Kafesten kurtulmuş bir kuş gibi subayla el ele kadril oynayanların yanına koştu. Aralarına karıştı. Subay generalden özür bile dilememişti. Gelinse ondan kurtulduğuna sevinmiş gibi yüzüne bile bakmamıştı. Ivanilliç suçu yok kadıncağızın diye geçirdiği içinden görgü kurallarından habersiz Piseldonimova döndü. Hmm, sıkılma profili belki bir işim vardır. Sıkılma lütfen. İçinden ekledi. Nöbet tutuyor sanki başında. Piseldonimov'un uzun boyundan, ondan ayırmadığı gözlerinden nefret ediyordu. Sözün kısası, hiç de onun umduğu şeyler değildi bütün bunlar. Gel gelelim, İvan İlgiç bunu bir türlü kendine itiraf edemiyordu. Kadril başladı. Hakim Petrovich, ekselanslarının kadehini doldurmak için elinde şişe saygıyla beklerken, ''Daha ister misiniz, ekselans?'' diye sordu. ''Ben, ben mi?'' ''Doğrusu bilmem ki eğer...'' Akim Petrovic yüzü sevinçle parlayarak şarabı doldurmaya başlamıştı bile. Generalin kadehini ağzına kadar doldurduktan sonra ezilip büzülerek pek ayıp bir şey yapıyormuş gibi kendi kadehine de koydu. Ama kendisininkini daha bir saygılı olsun diye bir parmak eksik doldurmuştu. En yakın amirinin yanında süt dökmüş kedi gibi oturuyordu. Neden söz edebilirdi? Oysa ekselansını eğlendirmek zorundaydı. Bu bir görevdi onun için. ''Çünkü generale arkadaşlık etmek mutluluğu verilmişti kendisine. Şarap bir başlangıç olmuştu. Hakim Petrovic'in kadehleri doldurması generalin hoşuna bile gitmişti. Şarabı sevdiği için değil. Çünkü sıcak, iğrenç mi iğrenç bir şaraptı bu. Öylesine hoşlanmıştı işte. İhtiyarın canı içmek istiyor, bensiz içmeye de cesareti yok diye geçirdiği içinden. Engel olmayayım zavallıya. Hem şişe ortamızda öyle durursa ayıp kaçar.'' Bir yudum aldı şaraptan. Boş durmaktan iyi geldi ona bu. Sözcüklerin üzerine basa basa, ''Ben burada.'' diye başladı. Doğrusu buraya nasıl söylemeliyim? bir rastlantı sonucu geldim. Konuşurken arada bir duruyordu. Belki bazı kimseler benim böyle bir toplantıda bulunmamın ayıp olduğunu düşünür. Hakim Petrovic onu ürkek bir merakla dinliyordu. İvan Ilyich konuşmasını sürdürdü. ''Ama sanırım siz anlarsınız neden burada olduğumu. Elbette şarap içmeye gelmedim.'' <gülüyor> Akim Petroviç ile birlikte gülmek istedi ama nedense tuttu kendini. Generelin beklediği yanıtı gene vermedi. İvan Ilyich, Akim Petroviç'in anlayışsızlığına müthiş öfkeleniyordu. ''Buraya'' diye ekledi. ''Nasıl söylemeli, iyilik etmek, insanca bir şeyi kanıtlamak için geldim.'' Ama birden sustu İvan Ilyich. Zavallı Akim Petroviç'in bir suçu varmış gibi başını bile öne eğdiğini görmüştü. General biraz şaşkın. Aceleyle kadehinden bir yudum daha aldı. Akim Petrovich de kurtuluşu bundaymış gibi hemen şişeyi kaptı. Ekselansının kadehini gene silme doldurdu. İvan Ilyich, zavallı Akim Petroviche sert sert bakarak, ''Sana az kaldı.'' diye geçirdi içinden. Beriki, generalin bu sert bakışını görünce, ağzını ne olursa olsun açmamaya, başını önünden kaldırmamaya karar verdi. İki dakika karşılıklı böyle oturdular. Akim Petrovich için yıllar sürmüştü sanki bu iki dakika. Akim Petrovic'den kısaca söz edelim. Koyun kadar uysal bir takım tutkuları olmasına karşın gene de temiz yürekli iyi bir insandı. Oldukça yaşlıydı. Petersburg'da doğmuş, büyümüş, memurluk etmiş, bir kez olsun taşraya gitmemişti. Petersburg Rusları öteki Ruslara benzemezler. Onlar Rusya ile ilgili hemen hiçbir şey bilmezler. Bunu tasa de yoktur. İlgilendikleri tek şey Petersburg. Daha doğrusu çalıştıkları yerdir. Bütün endişeleri alışveriş ettikleri dükkanla aylıkları arasındadır. Rus geleneklerinden habersizdirler. Lucinusko'dan başka Rus ezgisi bilmezler. Onu da sokak şarkıcıları çaldığı için bilirler. Bütün bunların yanında Petersburg Rus'unu gerçek bir Rus'tan ayıran sağlam kesin iki özellik daha vardır. Bunlardan birincisi Petersburg Rusları asla Petersburg soyluları demezler. Akademik soylular derler. Gene kesin olan ikinci özellikleri şudur. Petersburg Rusu hiçbir zaman kahvaltı sözcüğünü kullanmaz. Onun yerine Frishtik derler. Hem de Fri hecesinin üzerine basa basa. Bu iki ana özellikle Petersburg Rusunu öteki gerçek Ruslardan kolayca ayırt edebilirsiniz. Sözün kısası son 35 yıldır özellikleri iyice belirginleşmiş ağırbaşlı bir tiptir Petersburg Rusu. Bunun yanında Akim Petrovich hiç de budala biri değildi. General ona bir şey sorsaydı yanıt verir, dahası konuşmayı uzun bile sürdürebilirdi. Ekselansının gerçek niyeti üzerine daha ayrıntılı bir şeyler öğrenmeyi çok istiyordu ama sorması uygun kaçmayacağı için soramıyordu. Bu arada Ivan İliç giderek daha derin düşüncelere dalmaktaydı. Kafasının içi karma karmakarışıktı. Dalgınlıktan farkına varmıyor, ikide bir şarap kadehini dudaklarına götürüyordu. Akim Petrovic de hemen dolduruyordu üzerini. İkisi de susuyordu. İvan Ilyich, dans edenleri izlemeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra ilgisini biraz çekmeye başlamıştı onun. Bir olay ansızın şaşırttı bile onu. Gerçekten de neşeyle dans ediyorlardı. Herkes çılgınca eğlenmek neşelenmek için oynuyordu. Dans edenlerin içinde iyi çevik oyunca azdı. Ama çevik olmayanlar bile ayaklarını yere öylesine güçlü vuruyorlardı ki onları da çevik sanıyordu insan. Dikkati üzerine en çok çeken subaydı. Solo yapıyormuş gibi yalnız kaldığı zamanlar figür yapmayı pek seviyordu. O sırık gibi bedeniyle yana doğru birdenbire öyle eğiliyordu ki herkes düştü düşecek sanıyordu. Öteki adımını atarken bu kez öbür yana eğiliyordu. Oynarken pek ciddiydi. Herkesin onu hayretle izlediğine inanarak dans ediyordu. Bir başka kavalye ikinci dönüşten sonra damının yanında esnemeye başladığı için kadıncağız yalnız başına oturuyordu. Mavi atkılı kadına eşlik eden genç yazıcı o akşam oynayan beş kadrilde de hep aynı numarayı yapmıştı. Damından biraz geri kalarak atkısının ucundan yakalıyor, karşı karşıya geçişlerde hızla dönerken elindeki atkının ucuna 15-20 öpücük konduruyordu. Kadınsa hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi kendini oyuna kaptırmış oynuyordu. Tıp fakültesi öğrencisi gerçekten de güzel solo yapıyordu. İzleyiciler her figür yapışında heyecanla alkışlıyorlardı onu. Sözün kısası, herkes çok rahat davranmaya başlamıştı. İvan İlgiç de, artık iyice sarhoş sayılırdı, gülümsüyordu. Ne var ki tuhaf bir kuşku yavaş yavaş içine işlemekteydi. Çevresindekilerin rahat, sıkılmadan davranmalarını istemesine çok istiyordu kuşkusuz. Herkes geri geri çekilirken böyle bir rahatlığı yürekten isteyen kendisiydi. Şimdi ise sınırı aşmaya başlamıştı bu rahatlık. Söz gelimi, Üzerinde belki de dördüncü elden alınmış, eski mi eski, mavi bir kadife entari olan cılız bir kadın eteğini toplu iğnelerle tutturmuş, ortalarda üzerindeki pantolonmuş gibi dolaşıyordu. Kabalyesi tıp öğrencisinin deyimiyle, insanın her istediği oyunu rahatlıkla oynayabildiği Kleopatra Semyonovna'ydı bu. Tıp öğrencisine de söz yoktu doğrusu. Ne oynayıştı işte o öyle? Kleopatra Semyononla ile birlikte gidiyorlar, gidiyorlar, sonra birden geri dönüyorlardı. Tuhaf bir dönüştü bu. Bir şeylerin olacağını haber veriyordu sanki. İvan İliç'in odada olduğunu onlar da unutmuşa benziyorlardı. Bir şey olunca önce İvan Ilyich basıyordu kahkahayı. Bir ara alkışlamaya bile başlamıştı. Akim Petrovich saygıyla kih kih gülüyordu. Neşeli olduğu belliydi. Ne var ki ekselansının yüreğine yavaş yavaş yeni bir kuşkunun sindiğinin farkında değildi. İvan İliç, kadril bitince önünden geçen tıp öğrencisine iltifat etmek zorunda kalmıştı. Çok güzel dans ediyorsunuz delikanlı. Tıp öğrencisi birden döndü, yüzünü buruşturdu. Excelans'ın üzerine saygısızlık sayılacak ölçüde eğilerek yüksek sesle horoz gibi öttü. Bu kadarı da fazlaydı artık. Ivaniliç ayağa kalktı. Öyleyken herkes birden kahkahayı basmıştı. Çünkü gerçekten de bir horoz ötmüştü sanki odanın içinde. Öğrencinin hareketleri de çok komikti. Ivaniliç ayakta şaşkın şaşkın duruyordu. Pistol Donimov girdi içeri. Saygıyla öne eğilerek generali yemeğe buyur etti. Hemen arkasından annesi çıka geldi. O da yerlere kadar eğilerek ''Değerli ekselansımız'' dedi. ''Fakir soframıza onur verir miydiniz acaba?'' ''İvan İliç, ''Ben doğrusu bilmem ki'' diye kekelemeye başladı. ''Aslında yemek yemek için gelmemiştim buraya. Bence ben gitsem iyi olacak.'' Şapkası da elindeydi. Dahası var. O anda kendi kendine söz vermişti. Ne pahasına olursa olsun hiç durmayacak, hemen gidecek kalmayacaktı burada. Ama kaldı. Bir dakika sonra yemeğe giden kalabalığın en önündeydi. Pseldonimoğlu annesi yol gösteriyorlardı ona. Generali en baş köşeye oturttular. Açılmamış bir şarap şişesi daha koydular önüne. Balıkla vodka vardı. Ivan Ilyich kendi uzandı. Kadehine vodka doldurdu. Daha önce hiç vodka içmemişti. Bir dağdan aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissediyordu kendini. Uçuyor, uçuyordu. Bir yere tutunmak, yapışmak istiyordu ama başaramıyordu. Gerçekten de durumu giderek kritikleşiyordu. İşin kötüsü, kader alay ediyordu onunla sanki. Bir saat içinde ne çok değişmişti. Buraya gelirken bütün insanlara, memurlarına kucağını açıyordu. Aradan şöyle böyle bir saat geçtikten sonraysa, ise Pseldonimo'dan nefret ettiğini, ona da, karısına da, düğününe de lanetler okuduğunu hissediyordu üstüne üstlük yüzünden gözlerinin içinden Piseldonimov'un da ondan nefret ettiğini ona defolup gitseydin ne iyi olurdu uğursuz herif başımıza bela oldun der gibi baktığını anlıyordu. Piseldonimov'un bu bakışının çoktan beri farkındaydı. Hiç kuşku yok ki Ivaniliç şimdi masaya otururken bile bunun böyle olduğunu itiraf etmektense hem de yüksek sesle değil kendi kendine bile itiraf etmektense ölmeye razıydı. Aradan bir dakika geçmeden düşünceleri arasında dengesi sağlanmıştı gene. Ama yüreği, ya yüreği? Sızlıyordu yüreği. Özgürlük, biraz hava, dinlenmek istiyordu. Aslında iyi yürekli, temiz bir insandı İvan İliç. Şimdiye kadar çoktan kalkıp gitmesi gerektiğini biliyordu. Hem çok iyi biliyordu bunu. Demin sokakta kurduğu hayallerinin hepsinin boşa çıktığının da farkındaydı. Balıktan bir parça alırken soruyordu kendi kendine. ''Niçin geldim buraya ben?'' Yemek içmek için mi? Öfkelenmişti bile. Yaptığı kahramanlıkla arada bir alay etmek geliyordu içinden. Buraya niçin geldiğine kendi de akıllar dirememeye başlamıştı. Peki ama nasıl gidebilirdi? İşini bitirmeden gidemezdi. Ne derlerdi sonra? Uygunsuz yerlerde sürttüğüm dedikodusu yayılır, İşi bir sonuca bağlamazsam gerçekten de öyle söylerler. Söz gelimi yarın hemen duyulacaktır çünkü bu yaptığım. Stefan Nikiforovic de, Semyon Ivanovic de ne derler? ''Dairelerde, şembellerde, şubunlarda, fiskos neler konuşulur?'' ''Olmaz. Buraya niçin geldiğimi anlatmadan, amacımı açıklamadan gidemem. Ne var ki beklediği duyguluk dakikası gelmiyordu bir türlü. Düşünmeyi sürdürüyordu. Adam yerine bile koymuyorlar beni. Ne diye durmadan gülüyorlar? Çok duygusuz, küstah insanlar. Evet, gençlerin duygusuz olduklarının çoktandır farkındayım zaten. Ne pahasına olursa olsun kalmalıyım.'' ''Dans bitti. Şimdi masaya toplanacaklar.'' ''Hemen günümüzün sorunlarından, devrimlerden, Rusya'nın büyüklüğünden söz etmeye başlarım. İlgilerini toplarım. Evet, belki de her şey bitmedi henüz. Kim bilir, gerçek yaşamda her zaman böyle oluyordur belki. Dikkatlerini çekmek için nereden başlamalı acaba? Nasıl bir tavır takınmalı? Şaşırıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Nedir istedikleri? Nelerden hoşlanırlar? Farkındayım. Bu yana bakıp bakıp gülüşüyorlar.'' ''Aman tanrım, bana mı gülüyorlar yoksa? Ne işim vardı burada?'' ''Niçin kalkıp gitmiyorum? İstediğim, elde etmek istediğim nedir?'' İvan Ilyich böyle düşünüyordu işte. Tuhaf bir utanç, derin, dayanılmaz bir utanç giderek daha bir güçlü kemiriyordu yüreğini. Kafasının içinde düşünceler birbirini izliyordu. Masaya oturduktan tam iki dakika sonra korkunç bir düşünce sardı bütün benliğini. Müthiş sarhoş olduğunu, yani eskisi gibi değil, aşırı sarhoş olduğunu hissetmişti birden. Bunun nedeni, şarabın arkasından içtiği, etkisini hemen gösteren vodkaydı. Gücünü büsbütün yitirdiğini hissediyordu. Bunun farkındaydı. Bu arada konuklar arasında rahatlıkla alabildiğini artmıştı kuşkusuz. Ama sağ duyusu bırakmıyordu peşini. Haykırıyordu içinde. Kötü, çok kötü. Hatta çok ayıp. Sarhoş generalin düşünceleri bir noktada toplanamıyordu. Birden iki karşıt düşünce belirdi kafasında. Bir yanda heyecan, zafer kazanma tutkusu, Engellerden yılmama, amacına erişeceğine sonsuz bir inanç, öte yanda yüreğini kemiren, ruhunu sıkan bir kuşku. Ne derler? Sonu nereye varacak bunun? Yarın ne olacak? Yarın, yarın konuklar arasında bir takım düşmanlar kazandığının hanidir farkındaydı. Ona acı veren bir kuşkuyla buraya geldiğimde de serhoştum sanarım. Bu yüzden düşman kesildiler bana diye düşünüyordu. Ama şimdi Masada gerçekten de birçok düşmanı olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak bir kesinlikle anlayınca büyük bir korkuya kapılmıştı. ''Peki ama niçin?'' ''Niçin?'' diye düşünüyordu. Masada otuz kişi vardı. Bunlardan bazıları iyice sarhoş olmuşlardı. Ötekilerse tuhaf bir umursamazlık içindeydiler. Yılışık yılışık hareketler ediyorlar, bağırıp çağırıyorlar, yüksek sesle konuşuyorlardı. Zamanı gelmeden kadeh kaldırıyorlardı. Birbirlerine ekmek atanlar bile vardı.'' Ceketi kirli paslı bir adam masaya oturur oturmaz düştü sandalyesinden. Yemek bitene kadar da öyle kaldı. Başka birisi ille de masanın üzerine çıkıp kadeh kaldırmak istedi. Ancak subay, Fırağ'ın eteğinden yakalayıp onun bu zamansız heyecanını bastırdı. Bir general, aşçısının sırf yemek pişirmek için bu akşamlık getirilmiş olmasına karşın yemekler hiç de güzel değildi. Dolma, patatesli dil haşlaması, bezelyeli köfte, av eti, nihayet tatlı vardı. İçki de boldu. ''Bira, vodka, birkaç çeşit şarap. En iyi cins şarabı yalnız generalin önüne koymuşlardı. Hakim Petrovic masada kendiliğinden bir şey yapmaya cesaret edemediği için general kendi dolduruyordu kadehini. Kadeh kaldırırken içmeleri için öteki konukların önüne Gorski şarabı falan koymuşlardı. Birçok masayı yan yana getirerek büyük bir masa oluşturmuşlar, üzerine evde ne kadar masa örtüsü varsa hepsini sermişlerdi. Bir de Yaroslav işi renkli masa örtüsü vardı aralarında.'' Kadınla erkekle oturuyorlardı. Pisal Donimov'un annesi masaya oturmak istememişti. Ortalarda dolanıyor, hizmetin iyi yürümesiyle ilgileniyordu. Bu arada huysuz görünüşlü, daha önce kimsenin dikkatini çekmemiş bir kadın çıktı ortaya. Kırmızıya çalan, ipek bir giysi vardı üzerinde. Dişi ağrıyordu sanki. Çenesini bağlamıştı. Başörtüsü de tepesindeydi. Gelinin annesiydi bu. Arka odadan çıkmaya sonunda razı edebilmişler doğunu. Odadan çıkmak istememesinin nedeni Pseldönümov'un annesine olan sonsuz düşmanlığıydı. Ama bunu sonra anlatacağız. Bu kadın generale nefretle hatta alaylı bakıyordu. Onunla tanıştırılmak istemediği belliydi. İvan İlliş de çok kuşkulanmıştı ondan. Generalin kuşkulandığı başkaları da vardı. Yüzlerini gördükçe tuhaf bir korku düşüyordu içine. Huzursuzluk oluyordu. Hepsi söz birliği etmişlerdi. İvan İlyich'in kuyusunu kazmaya hazırlanıyorlardı sanki. Hiç değilse o böyle sanıyordu. Masada oturdukları sürece İvan Ilyich buna iyice inandırdı kendini. Hele sakallığı serbest bir sanatçı çok kötü niyetliydi. İvan e birkaç kez bakmış sonra yanındaki arkadaşının kulağına eğilip bir şeyler bile fısıldamıştı. Komploculardan bir başkası içkiyi fazla kaçırmış olmasına karşın tehlikeli olduğu bazı davranışlarından belli bir adamdı. Tıp öğrencisinde de pek umut yoktu. Subayın bile niyeti bozuktu. Ama en büyük tehlike Goleveshka'nın yazarıydı. Sandalyeye öyle yayılmış, öyle kibirli, mağrur konuşuyordu ki orada en büyük kendisiydi sanki. Goleveshka'da topu topu dört şiiri çıkınca kendini liberal sanan bu gençle hiç kimse ilgilenmemesine karşın, onu sevmedikleri bile belliydi, İvan İlyiç'in önüne bir parça ekmek düştüğünde, Ekmeğin doğrudan ona atıldığından kuşku edilemezdi, general bu ekmeği Golöveşka'nın yazarının attığına inanmaya hazırdı. Bütün bunlar generalin canını çok sıkıyordu kuşkusuz. Hiç hoş olmayan bir şey daha vardı. Konuşmakta güçlük çektiğinin farkındaydı İvan İlgiç. Sözcükleri anlaşılmaz bir biçimde söylediğinden, çok konuşmak istemesine karşın dilinin hareket etmediğinden kuşkusu kalmamıştı. Zaman zaman kendini kaybediyordu sanki. Daha önemlisi durup dururken birden gülmeye başlıyordu. Bu ruhsal durumu son bir bardak şaraptan sonra hemen geçmişti. Gerçi kendine doldurmuştu bardağı ama sonra içmekten vazgeçmiş, bir ara farkına varmadan hepsini birden içmişti. Bu bardaktan sonra dokunsalar ağlayacaktı. Aşırı duygulandığını hissediyordu. Gene herkesi sevmeye, Pseldonimo bile hatta Golöveşka'nın yazarını sevmeye başlamıştı. Onlarla kucaklaşmak, onları unutmak, hepsiyle barışmak istiyordu. Dahası var. Onlara her şeyi açık yüreklilikle anlatmak için sabırsızlanıyordu. Her şeyi anlattı onlara. Her şeyi. Yani ne iyi yürekli, soylu bir insan olduğunu, ne üstün yetenekleri bulunduğunu, yurduna nasıl yararlı bir insan olacağını, konuşmalarından bayanların nedenli hoşlandığını, en önemlisi de nedenli ileri düşünceli olduğunu herkesle, toplumun en alt tabakasından insanlarla bile nasıl dengiymiş gibi içten olabileceğini. Sonra çağrılmamış olmasına karşın iki kadeh şarap içmek, bir memurunu mutlu etmek için Piseldonimov'un düğününe neden geldiğini anlatacaktı. Gerçeği, kutsal gerçeği gizlememeli insan. En önemlisi de açık yürekli olmalı. İçtenliğimle kendime bağlayacağım onları. İnanacaklar bana. Kuşkum yok bundan. Bakışlarında bir düşmanlık, nefret bile var şu anda. Ama onlara her şeyi anlattığında kul köle olacaklar bana. Kadehlerini doldurup bağırarak benim sağlığıma içecekler. Subay coşarak kadehini yere çalacak. Kuşkum yok bundan. Belki "Yaşasın generalimiz!" diye bile bağırırlar. Atlı muhafızlar gibi altı okka etmeye bile kalkışsalar beni gene sesimi çıkarmayacağım. Hoşuma gider. Gelini alnından öpeceğim. Doğrusu hoş, sevimli bir yüzü var. Akim Petrovic de iyi bir insan. Pisel Donimov da zamanla düzelir kuşkusuz. Biraz görgüsüz, hepsi o kadar. ''Gerçi genç kuşak birçok bakımdan anlayışsızdır. Ruh inceliği yoktur ama... Ama ben Rusya'nın öteki Avrupa devletleri arasındaki yerini anlatacağım onlara. Köylü sorunlarımızı açıklayacağım. Böylece... Böylece hepsi sevecek beni. Zapere ulaşmış olarak çıkacağım buradan. Elbette hoş şeylerdi bütün bu hayaller. Gel gelelim bu pembe umutlar arasında birden beklenmedik bir şey dikkatini çekti İvan İlgeç'in. Konuşurken tükürük saçıyordu her yana. Daha doğrusu salyalar birden boşalmaya başlamıştı ağzından.'' Akim Petrovic'in yanağında duruyordu tükürü. Adamcağız saygısından silemiyordu onu. Ivanilyich peçeteyi alıp kendisi sildi Akim Petrovic'in yanağını. Ama bu davranışı ona birden öylesine anlamsız, budalaca göründü ki sesini kesti. Kendi kendine şaştı. Akim Petrovic gerçi içmişti ama gene de yüzü kıpkırmızı oldu. Ivanilyich 15 dakikadır Akim Petrovic'e çok ilginç bir şeyden söz ettiğinin, ama Beriki'nin onu dinlerken bozulduğunun Dahası bir şeyden korktuğunun farkına ancak o anda varmıştı. Bir sandalye ötede oturan Donimov da başını yana eğerek boynunu uzatmış, yüzünde kötü bir anlatımla dinliyordu. Gerçekten de sanki bekliyordu generali, nöbet tutuyordu başında. İvan İliç, konuklara şöyle bir göz gezdirerek, çoğunluğunun ona baktığını, kahkahalarla güldüğünü gördü. Ama çok tuhaftır, buna hiç bozulmadı. Tersine kadehinden bir yudum daha aldı, Birden herkesin duyacağı bir sesle ''Bayanlar baylar'' diye başladı. Elinden geldiğince yüksek sesle konuşuyordu. Şimdi Akim Petroviç'e ne anlatıyordum biliyor musunuz? Rusya'nın, evet Rusya'nın. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz sanırım. Bence Rusya'nın geleceği insanlık. Masanın öte ucundan bir ses duyuldu. İnsanlık, in, in, tu, tu. Ivanilich Sustu Piseldonov ayağa kalkmış kimlerin bağırdığını anlamaya çalışıyordu. Akin Petrovich konukları yatıştırmak istiyormuş gibi birkaç kez başını salladı. Ivanilich'in gözünden kaçmamıştı bu ama sesini çıkarmadı. İnatla sürdürdü konuşmasını. Evet, insanlık. Demin aynı şeyi, evet demin aynı şeyi Stepan Nikiforovich'e de söyledim. Evet, şey, toplumun değişmesi. Masanın öte ucundan bir ses yükseldi. ''Ekselans!'' sözü kesilen İvan İliç bağıranı görmeye çalışarak ''Buyurun!'' dedi. Gene aynı ses duyuldu. ''Bir şey yok Ekselans! Heyecanlandım da! Devam edin siz! Devam edin!'' İvan İliç ürperdi. ''Toplum düzeninin değişmesi!'' ''Ekselans!'' Hep o sesli duyulan ''Ne istiyorsunuz?'' ''Merhaba!'' İvan İliç dayanamadı artık. Söylevini yarıda kesip hakaret dolu sesin geldiği yana döndü. Henüz pek genç bir öğrenciydi bu. Generalin en çok kuşkulandıklarından biri de oydu. Durmadan yüksek sesle konuşuyordu. Düğünde öyle gerektiğini söyleyerek bir bardakla iki tabak bile kırmıştı. General o yana dönünce subay bağıranı azarlamaya başladı. ''Ne oluyor sana be adam? Ne diye bağırıp duruyorsun? Kes sesini yoksa dışarıyı boylarsın.'' Neşelenen okullu sandalyesine iyice yayılarak yüksek sesle ''Sizin için söylemiyorum ekselans, sizin için söylemiyorum.'' dedi. ''Devam edin, lütfen devam edin, sizi dinliyorum. Hem çok, çok, çok hoşuma gidiyor sözleriniz. Bravo, bravo.'' Pseldonimov, içkiyi fazla kaçırmış diye fısıldadı. ''Farkındayım ama, subay, demin pek hoş bir öykü anlatmıştım onlara, Excelans dedi. ''Komutanıyla tıpkı böyle konuşan, bizim birliğin az birinin yaptıklarını anlatmıştım. Şimdi onu taklit ediyor. Komutanın her dediğine, ''Bravo, bravo.'' derdi. 10 yıl önce bu huyundan ötürü Emekliye ayırdılar onu Az teğmen mi? Ne az teğmeni? Bizim birlikteydi ekselans Aklını bravo ile bozmuştu Önce iyilikle yola getirmeye çalıştılar onu Sonra içeri attılar Komutan bir baba şefkatiyle Öğüt veriyordu ona O durmadan bravo bravo diyordu Hem 1.90 boyunda Aslan gibi bir askerdi Mahkemeye vermek istediler Ama deli olduğunu anlayınca vazgeçtiler Yani çocukmuş Çocukluğun cezası o kadar ağır olmayabilir. Doğrusu bu durumda ben de bağışlamaya hazırımdır. Tıp uzmanları kesin söylemişler deli olduğunu Ekselans. Ya otopsi yapmışlar demek. Hayır efendim canlıydı adam. Herkes kahkahayı basmıştı. O zamana dek ağır başlı duranlar bile gülüyorlardı. İvan Ilyich öfkelenmişti. Başlangıçta hemen hemen kekelemeden baylar baylar diye bağırdı. Ancak bir ölüye otopsi yapılabileceğini bilmeyecek kadar bilgisiz değilim. Adamın delirdiğinde ölü olduğunu, yani delirdikten sonra öldüğünü sanmıştım da. Yani şunu söylemek istiyorum ki, siz beni sevmiyorsunuz. Oysa ben hepinizi seviyorum. Evet, por porfiliyi de seviyorum. Böyle söylemekle küçüldüğümün farkındayım. Tam bu anda İvanili için ağzından kocaman bir tüklük parçası masa örtüsünün en göze çarpan yerine düştü. Pseldonimov tüklüğü peçeteyle silmek için aceleyle uzandı. Bu son şanssızlık generali iyice umutsuzluğa düşürmüştü. Bu kadarı da fazla artık baylar diye haykırdı. Pseldonimov gene fısıldayacak oldu. Bakmayın ona ekselans içkiyi fazla kaçırmış. Porfidi farkındayım hepiniz evet hepiniz. Umarım ki söyler misiniz neden küçük düşürdüm kendimi. İvan İlgiç, ha ağladı ha ağlayacaktı. Ekselansınız, böyle bir şey nasıl düşünebiliyorsunuz? Porfiri, sana söylüyorum. düğüne geldiysem eğer, bir amacım vardı da onun için geldim. Sizleri düşünce yönünden yüceltmek, duygulandırmak istiyordum. Hepinize soruyorum. Gözünüzde çok mu küçüldüm? Bir ölüm sessizliği çökmüştü odanın içine. Böylesine kesin bir soruya, ölüm sessizliğiyle yanıt verilmesi çok anlamlıydı. Ekselans... Ah şu anda bağırsalar, çığlık atsalar ne iyi olurdu diye geçirdiği içinden. Ama konuklar birbirinin yüzüne bakıyorlardı. Akim Petrovich oturduğu yerde taş kesilmişti sanki. Pseldonim olsa korkudan dili tutulmuş, deminden beri kendi kendine birçok kez sorduğu o korkunç soruyu geçiriyordu aklından. Yarın ne işler açılacak başıma acaba? Goleveshka'nın artık iyice sarhoş olmuş yazarı birden generale döndü. O zamana kadar öfkeli bir sessizlik içinde oturuyordu. Gözleri parlayarak topluluk adına yanıt verdi. Evet efendim, evet. Küçük düşürdünüz kendinizi. Evet. Bir gericisiniz siz. Gerici. Baara baara konuşuyordu. Ivan İlyiç ayağa fırlayıp öfkeli, delikanlı kendinize gelin diye haykırdı. Karşınızdakinin kim olduğunu biliyor musunuz? Kim olacak? Sizsiniz. Hem delikanlı değilim ben. Çalım satmak, kendinize bir ün kazanmak için geldiniz buraya. Ivan İlyiç ''Pseldonimov, bu da ne demek oluyor?'' diye bağırdı. Ama Pseldonimov yerinden dehşet içinde fırlamış, odanın ortasında kala kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Konuklar da oturdukları yerde donup kalmışlardı. Sanatçıyla öğrenci alkışlıyor, ''Bravo, bravo'' diye bağırıyorlardı. Yazar çılgın bir öfkeyle bağırmayı sürdürüyordu. ''Evet, insanlığınızla övünmek için geldiniz buraya. Neşemizi kaçırdınız. En iyi şaraptan şişe şişe içtiniz.'' Bunun 10 ruble aylıklı bir memur için çok pahalı olduğunu düşünmediniz bile. Hem öyle sanıyorum ki aslarının genç karılarına göz diken amirlerdensiniz. Dahası var, bir metresiniz olduğunuzdan da kuşkum yok. Evet. Evet, evet. Ivaniliç kollarını Piseldonimov'a uzatarak Piseldonimov, Piseldonimov diye haykırdı. Yazarın her sözcüğü bir hançer gibi saplanıyordu yüreğine. Hissediyordu bunu. Piseldonimov ''Hemen şimdi ekselans!'' diye haykırdı. ''Siz merak etmeyin.'' Yazarın yanına koştu. Yakasına yapışıp sürükleyerek kapıya götürdü onu. Ürkek yaratılışlı Pseldonimov'un böylesine güçlü olduğunu kimse ummuyordu doğrusu. Ama yazar çok sarhoştu. Pseldonimov ise ayık. Sonra sırtına bir iki şamar yapıştırarak dışarı attı onu. Yazar avazı çıktığınca bağırıyordu. ''Hepiniz alçaksınız! Yarın Goleveshka'da hepinizin canına okuyacağım!'' Birden herkes ayağa kalkmıştı. Pseldonimov annesi konuklardan birkaçı generalin başına toplanmış bağırışıyorlardı. ''Ekselansımız, ekselansımız, kendinize gelin ekselansımız.'' General de bağırıyordu. ''Hayır, hayır, hakarete uğradım. Buraya sizlerin iyiliğiniz için gelmiştim. Böyleyken, böyleyken.'' Bayılmış gibi birden sandalyesine yığıldı. Kollarını çapraz yapıp masaya koydu. Başını önüne eğdi. Yüzü tatlı tabağının içine girmişti. Konukların kapıldığı dehşet sonsuzdu kuşkusuz. Bir dakika sonra besbelli gitmek için doğruldu. Sendeledi. Ayağı masanın bacağına takıldı. Yere yuvarlandı. Horlamaya başladı. İçki içmeyenler fazla içtikleri zaman bazen böyle olurlar. Son ana kadar akılları başlarındadır. Sonra birden yere yuvarlanırlar. İvan İliç yerde yatarken hiçbir şey düşünmüyordu. Pseldinomov başını ellerinin arasına almış öyle kalmıştı. Konuklar aceleyle dağılmaya başlamışlardı. Herkes kendince yorumluyordu olayı. Gecenin üçüydü. Aslında Pseldonimov'un durumu bu olayla ilgili olduğundan çok daha kötüydü. Yerde uzanmış yatan Ivan İlgiç'le başucunda saçlarını yolan Pseldonimov'u burada bırakıp Porfiri Petrovich Pseldonimov'la ilgili birkaç açıklama yapalım. Aslında düğünden bir ay kadar önce mahvolmuş sayılırdı. Bir zamanlar babasının memurluk ettiği sonra cezaevindeyken öldüğü Taşra kentinde doğdu. Petersburg'da bir yıl yoksulluk içinde süründükten sonra düğünden beş ay önce on ruble aylıklı şimdiki görevini bulunca umutlanmış, dinçleşmişti. Ne var ki kısa bir zaman sonra gene eskisi gibi sürünmeye başladı. Piseldonimov soyundan yalnızca iki kişi kalmıştı. Kocasının ölümünden sonra Taşka kentinden ayrılan annesiyle oğlu Piseldonimov. Ana oğul kış günü evsiz barksız kalmışlardı. Sürünüyorlardı. Ne yedikleri belliydi ne içtikleri. Pseldonimov'un testiyi alıp fontankaya suya gittiği, orada bol bol su içip açlığını bastırmaya çalıştığı günler oluyordu. Aylığa girince annesiyle birkaç ailenin birlikte oturduğu genişçe bir odanın bir köşesine yerleştiler. Annesi evlere çamaşıra gitmeye başlamıştı. Pseldonimov da bir çift pabuçla nasıl olursa olsun bir palto edinmek için dört ay yiyeceğinden kısıp para biriktirmişti. Dairede de durumu pek kötüydü zavallının. Amiri bir gün en son ne zaman banyoya gittiğini sormuştu ona. Resmi giysisinin yakasında bitlerin yuva yaptığını söyleyenler bile vardı. Ama Piseldonimov'un iradesi sağlamdı. Görünüşte uysal, sessizdi. Çok az bir öğrenim görmüştü. Hemen hiç konuşmazdı. Bir şeyler düşündüğü, planlar kurduğu, bir şeyi hayal ettiği olur muydu bilmiyorum.'' Bunların yerini, içinde bulunduğu iğrenç durumdan kurtulmak için içgüdüsel bir kararlılık almıştı. Karınca inadı vardı onda. ''Karıncaların yuvasını bozun, hemen onarmaya koyulurlar onu. Gene bozun, gene onarırlar. Kaç kez bozarsanız bozun, yılmazlar. Her şeye yeniden başlarlar. Bir şeyler yapmak isteyen, evine bağlı bir insandı Piseldonimov. Kendini kurtaracağı, yuvasını kuracağı, belki kara gün için biraz para bile biriktirebileceği gözlerinden belliydi.'' Dünyada yalnızca annesi seviyordu onu. Hem de çılgınca. Sağlam karakterli, yorulmak nedir bilmeyen, çalışkan, bütün bunların yanında üstelik iyi yürekli bir kadındı annesi. Tam o sıralar yedinci dereceden emekli memur Mileko Pitayev karşılaşmasalardı belki daha 6-7 yıl toplum düzeninde köklü değişiklikler olana dek yaşayacaklardı kiraladıkları o köşede. Mulekopitayev zamanında yukarıda sözünü ettiğimiz Taşra kentinde maliye memuruydu. Sonra ailesiyle Petersburg'a taşınmıştı. Pseldonimov'u tanıyordu. Babasına da bir minnet borcu vardı. Pek zengin sayılmazdı kuşkusuz. Ama parası vardı. Ne kadar parası olduğunu hiç kimse, karısı da, büyük kızı da, akrabaları da bilmezdi. İki kızı vardı. Çok tuhaf huyları olduğu, gece gündüz içtiği, evde aşırı sert olduğu için bütün bunların yanında hastaydı da, Durup dururken kızlarından birini Pseldonimov'a vermek etmişti aklına. ''Tanırım onu. Babası iyi bir insandı. Oğlu da iyi olmalıdır.'' Mileko Piteyev aklına koyduğunu yapardı. ''İnsan kararını verdiğimi dönemez artık.'' derdi. Çok garip bir insandı. Geçirdiği bir hastalıktan ötürü bacakları tutmadığı için zamanının çoğunu koltuğunda geçiriyordu. Ne var ki vodka içmesine engel olmuyordu bacaklarının tutmaması. Her gün kapıyı çekiyor, sağa sola küfürler savuruyordu. Çok acımasızdı. Birisine eziyet etmeden duramazdı. Bunun için birkaç uzak akrabasına bakardı evinde. Hastalıklı huysuz kız kardeşini, karısının çenesi düşük iki kız kardeşini, sonra bir kazada kaburga kemiklerinden biri kırılmış yaşlı halasını, bir de Rus uyruğuna geçmiş bir Alman kadını, binbir gece masallarını anlattığı için almıştı evine. Milekopiteyev'in tek zevki bu zavallılara yaşamı zehir etmek, en küçük bir şey için ağzına geleni söylemekti. Oysa hepsi, Diş ağrısı hiç geçmeyen karısı bile onu kızdıracak en küçük bir şey yapmadıkları gibi yanında ağızlarını açmaya bile cesaret edemezlerdi. Kadınları uydurduğu yalanlarla birbirine düşürür, sonra da onların çatışmalarını kahkahalarla gülerek izlerdi. Büyük kızının yokluk içinde geçen 10 yıllık bir evlilikten sonra subay kocasından ayrılıp hasta 3 çocuğuyla onun yanına gelmesi Milekopiteyevi çok sevindirmişti. Aslında kızının çocuklarını görecek gözü yoktu ama onların gelmesiyle eziyet edeceği insan sayısı arttığı için ihtiyarın buna bir diyeceği yoktu. Bütün bu huysuz kadınlarla hasta çocuklar kalabalığı, onlara soluk aldırmayan Milekopiteyev birlikte Petersburg yakasında ahşap bir eve tıkışmıştı. İhtiyar parayı, vodka'ya acımazken onlara kapik kapik verdiği için yarı aç yarı tok geçiyordu günleri. İhtiyar geceleri uyumadığı, kendine eğlence aradığı için onlar da doyasıya uyuyamıyorlardı. Sözün kısası, çekilmez bir yaşamları vardı. Tam o sıralar Milekopiteyev Pseldonimo'yu kestirmişti gözüne. Uzun burnu, uysal görünüşü şaşırtmıştı onu. Ürkek yaratılışlı, hiç de güzel olmayan küçük kızı 17'sini doldurmak üzereydi. Gerçi bir zamanlar bir Alman okuluna gitmişti kız ama Almancanın naasını öğrenememişti. Sonra bacakları tutmayan sarhoş babasının koltuk değneğinin altında evin içindeki dedikodu yalan dolan arasında ağır aksak büyümüştü. Kız arkadaşı hiç olmamıştı. Evlenmek uzun zamandır istediği, özlediği bir şeydi. Başkalarının yanında ağzını açmazdı. Oysa evde, annesinin öteki yanaşmaların arasında yabani bir kuş gibi yırtıcıydı. Önüne geleni çimdiklemeyi, ablasının çocuklarına yumruk atmayı, çaldıkları ekmek ya da şeker için onları gammazlamayı, bu huyundan ötürü ablasıyla sürekli bozukluğu arası çok severdi. Kızıyla evlenmesini Piseldonimova ihtiyar kendi söyledi. Piseldonimov durumu perişan olmasına karşın, gene de düşünmek için biraz süre istedi. Annesiyle uzun uzun konuştu. Ama kızla birlikte bir ev veriyorlardı ona. Ahşap, tek katlı, pis de olsa bir ev. Üstelik 400 ruble vardı işin içinde. Az buz bir para mıydı bu? Sarhoş deli, neden mi alıyorum ona evime? Diye bağırıyordu. İki nedeni var bunun. Birincisi, hepiniz kadınsınız. Bıktım artık kadınlardan. Donimov'un da buyruğum altına girmesini istiyorum. Bu nedenle yapıyorum ona bu iyiliği. İkinci neden... Siz kızıyorsunuz, istemiyorsunuz diye alıyorum. Sizin inadınıza, aklıma koyduğumu yaparım ben. Sana gelince porfiliçik, karın olduğunda canın çektiği kadar dayak atabilirsin ona. Doğuştan yedi şeytan vardır ruhunda çünkü. Hepsini kovala, sopa hazır. Pseldonimos susuyordu, ama kararını vermişti. Düğünden önce annesiyle onu eve aldılar, yıkadılar, giydirdiler. Düğün için para verdiler. İhtiyar, belki de bütün aile onlara karşı olduğu için koruyordu onları. Pseldonimov'un annesinden hoşlanmıştı bile. Tutuyordu kendini. Eziyet etmiyordu ona. Ama Pseldonimov'a düğünden bir hafta önce karşısında kazaska oynattı. Dans bitince de eh yeter dedi. Bana olan saygını yitirip yitirmediğini öğrenmek istemiştim. Düğüne çok para harcadı. Akrabalarının tanıdıklarının hepsini çağırmıştı. Pseldonimov tarafından önemli konuk olarak yalnızca Goleveshka'nın yazarıyla Akim Petrovich vardı. Pseldonimov gelinin ondan iğrendiğini Aslında subayla evlenmek istediğini çok iyi biliyordu. Ama her şeye katlanıyordu. Annesiyle öyle kararlaştırmışlardı çünkü. Düğün günü ve akşamı ihtiyar durmadan içti. Ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bütün aile arka odalara çekilmişti. Ön odalar eğlenceye, yemeğe ayrılmıştı. İhtiyar sonunda sızınca saat 11'di. O gün Pseldonimov'un annesine pek kızan kızın annesi inadı bırakıp ön odalara geçmeye razı olmuştu. İvan İlyich'in gelişi her şeyi alt üst etti. Bayan Milekopiti'ye ve çok bozuldu. Generalin çağrıldığından onu niçin haberdar etmediler diye ağzına geleni söyledi. Generalin çağrılmadan kendiliğinden geldiğini söylediler kendisine ama o öylesine aptaldı ki buna inanmak istemiyordu. İyisinden şarap almak gerekiyordu. Piseldonimov'un annesindeki bütün para 20 kapikti. Piseldonimov'da ise metelik yoktu. Huysuz koca karı Milekopiteyeve'ye başvurmak, bir şişe şarap parası vermesi için ona yalvarmaktan başka çıkar yol yoktu. İşin kötüsü, biraz sonra bir şişe parası daha dilenmeleri gerekecekti. Damadın parlak geleceğinden söz etmişlerdi ona. Sonunda razı olmuştu. Parayı vermişti. Ama Piseldonimov'u öylesine iğrenç hakaretlere boyun eğmek zorunda bırakmıştı ki, adamcağız de bir kimsenin bulunmadığı zifap odasına koşuyor Başına elleri arasına alıp öfkeden zangır zangır titreyerek kendini yüzü koyun karyolaya, hazların en tatlısı için hazırlanmış karyolaya atıyordu. Evet, Ivan Ilyich o gece içtiği iki şişe Jackson'ın nelere mal olduğundan habersizdi. İvan Ilyich olayı böylesine beklenmedik bir biçimde sona erince, Pseldonimov büyük bir şaşkınlığa, kedere, dahası umutsuzluğa düşmüştü. Gene bir kargaşadır başlayacak, belki sabaha kadar bile sürecekti. Huysuz gelinin ağlayıp sızlanmaları, gelinin kafasız annesinin ileri geri konuşmaları. Zaten başı ağrıyor, gözleri kararıyordu. Öte yandan İvan e yardım etmeliydi. Gecenin üçünde bir doktor veya bir kupa arabası bulmak gerekiyordu. Evet bir kupa arabası gerekliydi. Böylesine önemli bir kimse bu durumda evine kiralık açık bir arabayla götürülemezdi çünkü. Peki ama kupa arabası için olsun para nerede bulacaktı? Genel Yemek'te onunla hiç konuşmadığı, yüzüne bile bakmadığı için çok kızan bayan Milek ve bir kapıyı olmadığını söylemişti. Belki gerçekten yoktu. Kimden alabilirdi bu parayı? Ne yapacaktı? Evet, adamcağız başını elleri arasına almakta haklıydı. Bu arada Ivanilichi hemen yemek odasındaki Marokkan koltuğun üzerine yatırmışlardı. Masaları toplarlarken Pisel Donimov sağa sola koşuyor, para bulmaya çalışıyordu. Hizmetçilerden bile para istiyordu. Hiç kimsede metelik yoktu. Öteki konuklar dağılmış olmalarına karşın hala gitmemiş, bekleyen Akim Petrovich'ten istemeyi bile göze almıştı. Akim Petrovich iyi yürekli bir insandı ama Epseldonimov'un paradan söz ettiğini duyunca şaşırmış, korkmuş, ipe sapa gelmez şeyler söylemeye başlamıştı. Başka zaman olsa seve seve verirdim diye mırıldanmıştı ama şimdi ne olur kusuruma bakmayın. Şapkasını kaptığı gibi çıkıp gitmişti. Ancak rüya tabirleri kitabından söz eden iyi yürekli genç yaradığı işe. Ne var ki onunki de pek etkili olmadı. Pseldonimov'un düştüğü kötü duruma yürekten ilgi gösterip öteki konuklarla gitmeyenlerden biri de oydu. Pseldonimov, annesi ve bu genç, düşünüp taşındıktan sonra doktora haber yollamaktansa bir kupa arabası çağırtıp hastayı evine götürmeye karar vermişlerdi. Araba gelinceye kadar da bir şeyler yapmayı deneyeceklerdi. İvanil için şakaklarının soğuk suyla batırılmış bezle ovacaklar, başının tepesine buz koyacaklardı falan filan. Bu işleri Pseldonimov'un annesi almıştı üzerine. Delikanlı kiralık bir kupa arabası aramaya koştu. Gecenin bu saatinde Petersburg yakasında değil kiralık kupa arabası üstü açık araba bile bulunamayacağını bildiği için yatmış arabacılardan birini uyandırmak için hanlar sokağına koştu. Pazarlığa başladılar. Arabacılar bu saatte kupa arabası için 5 rublenin bile az olduğunu söylüyorlardı. Ama 3 rubleye anlaştılar. Oysa delikanlı saat 4'e doğru kiraladığı arabayla geldiğinde evde karar değişmişti. Hala kendine gelemeyen Ivan İlgiç öylesine kötüleşmiş, öylesine inlemeye, çırpınmaya başlamıştı ki onu bu durumda eve götürmenin olanaksızlığına, tehlikeli bile olabileceğine karar vermişlerdi. İpin ucunu iyice kaçıran Pseldonimov bakalım neye varacak bunun sonu diye düşünüyordu. Ne yapmalıydılar? Yeni bir sorun çıkmıştı ortaya. Hastayı burada alıkoyarlarsa onu nerede yatıracaklardı? Koca evde iki karyola vardı. Biri evle karısının yattığı iki kişilik büyük karyola, öteki yeni evlilerinki. Evde geri kalan herkes yerlere serilmiş, sert, sağa solu yırtık döşeklerde yatıyordu. Bunu bulamayanlar bile vardı. Nereye yatıracaklardı hastayı? Bir döşek bulabilirlerdi belki. Çok sıkışırlarsa birisinin altından çekip alırlardı. Ama nereye, neyin üzerine sereceklerdi döşeği? Salona sermelerinin gerektiği sonucuna varmışlardı. Çünkü hem burası ailenin yattığı öteki odalardan uzaktı, hem ayrı bir çıkışı vardı. Ama neyin üzerine sereceklerdi döşeyi, sandalyelerin üzerine mi? Bilindiği gibi sandalyelerin üzerine yatak yalnızca yatılı lise öğrencilerine, o da cumartesi günleri hafta tatiline geldiklerinde serilir. Ivan İlgiç gibi saygıdeğer bir kimse için pek saygısızca bir şey olurdu bu. Yarın sandalyelerin üzerinde uyanınca ne derdi sonra? Pisaldonimo böyle bir şeye kesinlikle hayır diyordu. Bir tek yol kalıyordu. Hastayı yeni evliler için hazırlanmış odaya götürmek. Yemek odasının hemen bitişiğindeki küçük odaydı bu. İki kişilik karyolanın tertemiz çarşaf serili yatağı yeni alınmıştı. Kenarları dantelli, üzerleri işlemeli pembe dört kırlent dayalıydı duvara. Yorgan pembe atlaslandı. Üzerinde makine dikişiyle yapılmış büyük güller vardı. Tabandaki altın sarısı halkadan karyolanın üzerine bir cibinlik dökülüyordu. Kısacası her şey gerektiği gibiydi. Yatak odasını gezen konukların hemen hepsi odanın güzel döşendiğini söylemişti. Pisel Pseldonimo'dan hiç hoşlanmamasına karşın o gece gelin gizli gizli birkaç kez gelmişti buraya. Odasına hastalanan bir konuğun yatırılmak istendiğini duyunca büyük bir öfkeye kapılmıştı. Gelinin annesi ondan yana çıktı. Bağırıp çağırdı. Yarın durumu kocasına bildireceğini söyledi. Ama Pseldonimov kararından dönmedi. Diretti. İvanil Yeçi gelin odasına taşıdılar. Yeni evlilere salonda sandalyelerin üzerine yatak serdiler. Gelin hüngür hüngür ağlıyordu. Pseldonimov'u çimdikleyecekti ama cesaret edemiyordu. Babasının koltuk değneğini alımsıyordu. İyi bilirdi tadını. Bütün bu olanların hesabının yarın sorulacağını da biliyordu. Yatışması için pembe yorganı, kenarları dantelli kırlentleri getirdiler salona. Tam o sırada da delikanlı kupa arabasıyla geldi. Arabaya gerek kalmadığını öğrenince çok korktu. Arabanın parasını onun vermesi gerekiyordu. Oysa kapik yoktu cebinde. Pseldonimo'da metaliksiz olduğunu söyledi. Arabacı'yı kandırmaya çalıştılar. Ama adam söz dinleyeceğe benzemiyordu. Gürültü etmeye, kapıyı yumruklamaya başladı. Bütün bunların sonu neye vardı ayrıntılarıyla bilmiyorum. Sanırım delikanlı rehin olarak arabaya binip Peski'ye 4. Rojdet Venskaya sokağına gitti. Akrabalarının evinde kalan bu öğrenci bir arkadaşından para bulabileceğini umuyordu. Yeni evlileri salonda yalnız bırakıp kapıyı kapadıklarında saat sabahın beşiydi. Hastanın başucunda Pseldonimov'un annesi kaldı. Yere halının üzerine kıvrıldı. Üstüne bir koyun posta aldı. Ama uyuyamadı. Çünkü sık sık kalkmak zorunda kaldı. Ivan Illich'in midesi çok kötü bozulmuştu. Erkek gibi bir kadın olan Pisel'donimova kendi soydu onu. Öz oğlu gibi ilgilendi onunla. Gerekli kabı bütün gece içeri dışarı taşıdı durdu. Gel gelelim o gecenin şanssızlıkları henüz bitmemişti. Yeni evlileri salonda yalnız bırakmalarının üzerinden on dakika geçmemişti ki kulakları sağır eden bir çığlık duyuldu. Bir sevinç çığlığı değildi bu, öfke çığlığıydı. Peşinden sandalyelerin yuvarlanmasından çıkan bir takım gürültü patırtı oldu. Karanlık odaya bir anda korkudan ahvah eden bir sürü kadın doluştu. Bunlar gelinin annesi, ablası, çocuklarını arka odada yalnız bırakmıştı. Halasıyla iki teyzesiydi. Kaburga kemiği kırık yaşlı hala da aralarındaydı. Aşçı kadınla masal anlatan Alman kadın, yeni evlilere sermek için yatağını zorla çekip almışlardı altından. Evde en iyi yatak onunkiydi. Kadının da tek serveti bu yataydı zaten. Evet aşçı kadınla masal anlatan Alman kadın bile oradaydı. Bütün bu saygıdeğer kadınlar 15 dakikadan beri mutfaktan salona doğru koridorda parmaklarının ucuna basarak büyük bir merak içinde gidip gelmekteydiler. Bu arada biri mumu yaktı. Beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Geniş yatağı ancak kenarlarından tutan sandalyeler iki kişinin ağırlığına dayanamayıp dağılmış yatak ortalarına yere düşmüştü. Gelin öfkesinden ağlıyordu. Bu kez gururu çok incinmişti. Utancından yerin dibine giren Pseldonimov, suçüstü yakalanmış bir katil gibi olduğu yerde taş kesilmiş, ayakta öyle duruyordu. Kendini temize çıkarmaya bile çalışmıyordu. Her yandan ahvah sesleri duyuluyordu. Gürültüye Pseldonimov'un annesi de koşup gelmişti. Ama gelinin annesiydi bu kez üstün gelen. Önce azarladı Pseldonimov'u. Tuhaf ama çoğu haksız bir sürü şey söyledi. ''Bu durumdan sonra koca olabilir misin sen? Böyle bir yüz karasından sonra neye yararsın?'' Çok şey saydı döktü. Sonra da yarın hesap soracak olan sert babaya yanıt verme sorumluluğunu üzerine alarak kızının kulundan tuttuğu gibi odasına götürdü. Arkasından ötekiler de ahvah ederek, baş sallayarak toparlanıp gittiler. Pseldonimo'nun yanında yalnızca annesi kalmıştı. Avutmaya çalışıyordu oğlunu ama bir iki hemen kovdu onun yanından. Avunacak durumu yoktu. Dalgın dalgın gidip kanepeye oturdu. Yalın ayaktı. Üzerinde yalnızca iç çamaşırı vardı. Kafasının içi karma karmakarışıktı. Arada bir başını kaldırıp salonun içini gözden geçiriyordu. Demin çılgınca dans ediyordu burada. Sigara dumanı hala dağılmamıştı. Yerlerde sigara artıkları, şeker kağıtları vardı. Gelin yatağının acıklı görünüşü, devrilmiş sandalyeler, en tatlı, en güvenilir umutların, hayallerin boş olduğunu düşünmeye zorluyordu insanı. Hemen hemen bir saat oturdu böyle. Onu huzursuz eden şeyler geliyordu aklına hep. Söz gelimi dairedeki durumum ne olacak şimdi diye soruyordu kendine. Ne pahasına olursa olsun başka bir daireye geçmesi gerektiğini yüreği sızlayarak düşünüyordu. Bu gece olanlardan sonra aynı yerde kalamam. Sonra Mileko Piteev geliyordu aklına. Ne kadar saygılı olduğumu anlamak için bakarsın yarın gece kazaska oynatır beni. Mileko Piteev, düğün için 500 ruble vermişti ona. Son kapiğine kadar harcamıştı bu parayı. Drahoma olarak vereceği 400 rublenin adına ettiği yoktu. Ev konusunda da kesin bir anlaşmaya varılmış değildi. Sonra onun yaşamının en kritik anında bırakıp giden karısını, karısının önünde tek dizini yere koyan uzun boylu subayı düşündü. Gözünden kaçmamıştı bu. Karısının ruhunda olduğu söylenen yedi şeytanı, babasıydı bunu söyleyen, şeytanları kovalaması için hazırlanmış sopayı da düşündü. Kuşkusuz çok şeye katlanabilecek güçte hissediyordu kendini. Gel gelelim, kader öylesine sürprizler çıkarmıştı karşısına ki gücünden kuşku edebilirdi artık. Kara kara düşünüyordu Pseldonimov. Bu arada mum bitmiş, sönmek üzereydi. Pseldonimov'a yandan vuran titrek ışığı başının gölgesini, ince boynuyla, uzun burnuyla, Pseldonimov'a yandan vuran titrek ışığı başının gölgesini, ince boynuyla, uzun burnuyla, biri ensesinde, biri alnının üzerinde kalkık iki tutam saçıyla... ''Duvara kocaman düşürüyordu. Ortalık ağırmak üzereyken dayanamadı artık. Perişan, bitkin bir durumda doğruldu yerinden. Sandalyelerin arasında yatağa yürüdü. Bir şeyi düzeltmeden, ışığı söndürmeden, başının altına bir yastık bile almadan uzandı. Huzursuz ama derin bir uykuya daldı. Öte yandan İvan İlyich Pralinski'nin zavallı Pseldonimov'un zip odasında geçirdiği o müthiş gecede bir şeye benzemedi.'' Baş ağrısı, mide bulantısı, sancılar uzun süre solu kaldırmadılar onlara. Cehennem azabından farksızdı çektiği. Arada bir kendine gelir gibi olduğunda öylesine acı çekiyor, aklına öylesine iğrenç, öylesine üzücü şeyler geliyordu ki kendine hiç gelmese daha iyi olacaktı. Kafasının içi hala karma karmakarışıktı. Söz gelimi Piseldonimov'un annesini anımsıyordu. Tanıyordu onu, sesini duyuyordu. ''Sık dişini yavrum'' diyordu kadın. Sık dişine anam babam sabreden derviş muradına ermiş. Tanımasına tanıyordu onu, ama kadının orada başucunda ne işi olduğuna bir türlü akıllar dinemiyordu. İğrenç hayaller geliyordu gözünün önüne. En sık Semyon Ivanovich'i görüyordu hayalinde. Ne var ki biraz dikkatli bakınca onun Semyon Ivanovich değil de Piseldoninov'un burnu olduğunu fark ediyordu. Sert tavırlı sanatçıyı da subayı da çenesi bağlı yaşlı kadını da görür gibi oluyordu. En çok ilgisini çeken. ''Tepesindeki altın sarısı halkaydı. Odayı aydınlatan mumun donuk ışığında açık seçik görüyordu onu. Düşünüyordu. Neye yarar bu halka? Neye işarettir acaba? Bunu birkaç kez de yaşlı kadına sordu. Ama söylemek istediğini anlatamadığından olacak, anlatmaya ne kadar uğraştıysa kadın bir şey anlayamadı. Sonunda sabaha karşı rahatladı biraz. Derin bir uykuya daldı. Bir saat kadar uyuduktan sonra uyandığında iyice gelmişti kendine. Başı müthiş ağrıyordu.'' Ağzının bir bez parçasına dönmüş dilinin iğrenç bir tadı vardı. Yatağın içinde hafifçe doğruldu, bakındı. Düşünceye daldı. Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı pancurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp karşı duvarda titreşiyordu. Sabahın yedisiydi. İvan Ilyich gece olanları, kurduğu hayalleri... Masa başındaki söylevini anımsadı. Bütün bu olayların sonunun şimdi nereye varabileceğini, herkesin ne diyeceğini, ne düşüneceğini korkunç bir açıklıkla hissediyordu. Çevresine bakınıp bir memurunun huzur dolu zifap odasını ne çirkin bayağı bir duruma soktuğunu görünce yüreğine ansızın bir utanç, acı doldu. Çığlık atarak ellerini yüzüne kapadı. Umutsuzluk içinde yüzü koyun yastığın üzerine attı kendini. Bir dakika sonra fırlayıp kalktı karyoladan. Giyisisini sandalyenin üzerinde temizlenmiş, güzelce yerleştirilmiş görünce hemen koştu. Büyük bir korku içinde durmadan bakınarak aceleyle giyinmeye koyuldu. Başka bir sandalyenin üzerinde kürkü, şapkası, şapkasının içinde de sarı eldivenleri duruyordu. Buradan sessizce sıvışmak istiyordu. Ama birden kapı açıldı. Pseldonimov'un annesi elinde bir taşla leğen içeri girdi. Omzunda da bir havlu vardı. Leğeni yere koydu. Sözü uzatmadan, generalin elini yüzünü yıkaması gerektiğini söyledi. ''Nasıl olur anam babam? hadi yıka elini yüzünü. Olmaz.'' İvan İliç, içinde bulunduğu durumda utanmadan, korkmadan yüzüne bakabileceği bir insan varsa, onun da bu kadın olduğunu o anda anlamıştı. Elini yüzünü yıkadı. Sonra yaşamının kötü anlarında pişmanlık duyduğu öteki yaptıkları arasında o sabah uyanışını da uzun yıllar anımsayacağını anladı.'' İçinde küçük buz parçacıklarının yüzdüğü soğuk su dolu fayans leğeni, tası, besbelli yeni evliler için alınmış ama önce İvanil için kullanması kaderde olan üzerinde bir şeyler yazılı, 15 kapiklik pembe kağıda sarılı yumurta biçimli sabunu, sol omzunda kamçat kayışı bir havluyla yaşlı kadını unutamayacaktı. Soğuk su yüzüne vurunca açıldı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kurulandı. Bir şey söylemeden, iyilik meleğine teşekkür bile etmeden şapkasını kaptı. Yaşlı kadının uzattığı kürkünü omuzlarına alıp koridoru geçti, mutfağa geçti. Mutfakta kedi onu görünce miyavlamaya başlamıştı. Yatağında hafifçe doğrulan aşçı kadın merakla bakmıştı arkasından. Avluya, oradan sokağa çıktı. Geçen bir arabaya attı kendini. Dışarıda dondurucu bir soğuk vardı. Pis, sarı bir sis kaplamıştı her yanı. Ivaniliç yakalarını kaldırdı. Herkes ona bakıyor, herkes onu tanıyor gibi geliyordu. 8 gün evinden çıkmadı. ''Göreve de gitmedi. Hastaydı. Hem çok hastaydı. Ne var ki beden hastalığı değildi onunki. Ruh hastalığıydı. Bu sekiz gün içinde cehennem acıları çekti. Öteki dünyada çekeceklerinden düşülmüştür yüzde yüz bu çektikleri. Manastıra kapanmayı düşündüğü anlar bile oldu. Evet oldu. Bir ara hep bunu hayal etmeye başlamıştı. Huzur dolu ilahileri, üzerine delik tabutu, yapayalnız yaşanan hücreleri, ormanları, mağaraları düşünüyordu.'' Ama kendine gelince bütün bunların çok saçma olduğu kanısına varıyor, kendi düşüncelerinden utanıyordu. Sonra bir süre hiçbir şeyi umursamıyordu. Peşinden utanç bastırıyordu gene. Bütün benliğini sarıyordu. Çeşitli şeyler düşünürken ürperiyordu. Daireye girince ne söyleyeceklerdi onun için, ne düşüneceklerdi. Bir yıl, on yıl, belki bir ömür boyu fısıldayarak neler konuşacaklardı arkasından. Çocuklarına, çocuklarının çocuklarına anlatacaklardı bu olayı. Bazen derin bir umutsuzluğa düşüyordu. O anda hemen Semyon İvoneviç'e gidip onu bağışlaması, dostluğunu kabul etmesi için yalvarmaya hazır oluyordu. Kendini temize çıkarmaya kalkışmıyordu bile. Kesinlikle suçlu buluyordu kendini. Haklı olduğu bir nokta göremiyordu. Yerin dibine giriyordu. Hemen emekliye ayrılmayı, kendini insanlığın mutluluğuna adamayı düşünüyordu. Ne olursa olsun bütün tanıdıklarını, dostlarını değiştirmesi gerekiyordu. Hem bunu öyle yapmalıydı ki bütünüyle unutturmalıydı kendini. Sonra bunun da saçma bir şey olduğunu, aslarına sert davranırsa olanları unutturabileceğini düşünmeye başlıyordu. O zaman umutlanıyordu biraz, rahatlıyordu. Kuşkular, acılar içinde geçen sekiz günün sonunda bilinmezliklere artık dayanamayacağını anladı. Daireye gitmeye karar verdi. Evinde acı, keder içinde otururken dairesine nasıl gireceğini belki bin kez hayal etmişti. Arkasında anlamlı fiskoslar duyacağından, alaylı yüzlerle karşılaşacağından, herkesin acımasızca gülümseyeceğinden kuşkusu yoktu. Gerçekte bunların hiçbiri olmayınca ne çok şaşırmıştı. Saygıyla karşılamışlardı onu. Öne eğilerek selamlamışlardı. Hepsi son derece ciddiydi. İşlerinden başka bir şeyle ilgilenmiyorlardı. Odasına geldiğinde sevinç içindeydi. Büyük bir ciddiyetle hemen işe koyuldu. Bir takım açıklamaları, raporları dinledi. Kararlarını bildirdi. Emirler verdi. Ömründe o sabahki kadar akıllıca olumlu kararlar vermediğini hissediyordu. Onu sevdiklerinin saydıklarının farkındaydı. En kötümser insan bile bir şeyden kuşkulanamazdı. İşler yolundaydı. Sonunda elinde bir takım kağıtlarla Akim Petrovich geldi. Onu görünce İvan İliç'in yüreğine bir şey battı sanki. Ama bir an içindi bu. Akim Petrovic'le ilgilendi. Mağrur bir tavırla konuştu onunla. Sorduğu şeyi nasıl yapması gerektiğini anlattı. Yalnız Akim Petrovic'in yüzüne uzun süre bakamadığının farkındaydı. Daha doğrusu Akim Petrovic ona bakmaya korkuyordu. Sonunda bitti Akim Petrovic'in işi. Kağıtları toplamaya başladı. Elinden geldiğince soğuk. ''Bir de dilekçe var efendim.'' dedi. Memur Piseldonimoğlu başka bir yere atanmasını istiyor. ''Ekselans Semyon Ivanoviç Spilenko kendi dairesinde bir görev verecekmiş ona. Sizden izin istiyor.'' ''İvan Ilyich, oraya geçiyor demek.'' dedi. Üzerinden büyük bir yükün kalktığını hissetmişti. Akim Petrovic'e baktı. O anda karşılaştı bakışları. İvan Ilyich, ''Bana sorulacak olursa ben onaylarım.'' diye karşılık verdi. Akim Petrovic'in hemen sıvışmak istediği belliydi. Ama İvan Ilyich, sevincinden ansızın her şeyi açık konuşmaya karar verdi. Gene duygulanmıştı sanki. İçten anlamlı bakışını Akim Petrovic'in gözlerinin içine dikti. ''Söyleyin ona.'' dedi. ''Söyleyin Pseudonimova.'' Kötülüğünü istemem onun. Evet istemem. Olanları unutmaya bile hazırım hepsini hepsini. Ama Ivaniliç Akim Petrovic'in yüzüne bakınca şaşırdı bir de. Yarıda kesti sözünü. Aklı başında bir insan bildiği masa şefi nedense birden aptallaşmıştı. Amirinin sözünü sonuna dek dinleyeceğini Birden kulaklarına kadar kızarmış, telaşlı telaşlı, dahası uygunsuz kaçacak bir biçimde öne eğilip doğrularak selam vermeye, bir yandan da geri geri kapıya doğru yürümeye başlamıştı. Oradan kaçıp kurtulmak, daha doğrusu bir an önce masasının başına dönmek istediği belliydi. İvan Ilyich yalnız kalınca şaşkınlık içinde kalktı masasından. Aynaya baktı ama yüzünü göremedi. Ne söylediğini bilemeden, evet sert davranmalı. Sertlikten başka çıkar yol yok diye mırıldandı kendi kendine. Birden öylesine utanmış, öylesine sıkılmıştı ki, sekiz günlük hastalığının en dayanılmaz anlarındaki duyguları bile bunun yanında hiç kalırdı. Kendi kendine, kazanamadım dedi. Bitkin koltuğuna yığıldı.